Elhamdülillahi el-ihdana li hada emma kunna le teyyelem la hadanullah emma illa muhammed muhammed Sallu ala shafi'u albulubina Muhammed. Allahumma salli ala seyyidina Muhammed. A'udhu billahi s-saviyu ala anīmina ash-shayitāni r-rajīm. Rabbi a'udhu bika namazāti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 بابا انتقلنا فيه لله العالمين. أستغفر الله الحي القيوم حصنتكم في الذي لا يموت أبدا فدفعت عنكم من ولا قوه الا بالله العلي allah Teala gecemizin mübarek eylesin. Amin. 27. geceye kavuşmuş bulunuyoruz. allah Teala faziletlerinden, bereketlerinden istifade edenlerden eylesin. Amin. Kadir gecesi olması kuvvetle ihtimal ve ümit olunan ve rivayet olunan mübarek 27. gece Öyle bir sır bu iş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu mübarek gecenin hayırından mahrum olanlar için bütün hayırlardan mahrum oldular. Buyuruyor. Namazan şerif hakkındaki hadis-i şerifte Fihi leyletun, Ramazan-ı Şerif'te bir gece var. İşte, yani Halil gecesinin Ramazan-ı Şerif'te olması bu yüzden kesin gibi, Ramazan içinde. Bu da çok büyük yani hiç insan Ramazan'da oturup gitse, mübarek ki gece, 30 gece en fazla, bunlarda insan uyanık olabilir. Yani her gece sabah kadar uyanık olmasa da, akşamı cemaatle kılsa, yatsıyı da cemaatle kılsa, İbn Abbas bazlıya buyuruyor ki Kadir gecesinden nasibini almıştır. Şimdi biz akşamı kıldık. yarısı da kalacağız inşallah. Yani nasibimizi al, sabah da cemaatte kalacağız inşallah. Sabah da cemaatte bütün gece kıyamda ayakta namazda durmuş gibi de. E bunu yani Ramazan bütün gecelerinde yapmak mümkün. Biraz akşamda işte bu iftardan dolayı bile evlerde kalıyor, kılıyor ama yine cemaatte kılabilir evde. Fakat Müslüm hadis-i şerifinde yasî cemaatle kılan yarı geceye kadar kıyam, e, sabahı da cemaatle olan tüm gece ibadetle ayakta geçirmiş gibidir. Bunlar kolay şeyler. Onun için Ramazan şerifte olması, yani en azından tabi İmam-ı Azam'a göre radıyallahu bir ibadet var, var, senenin tüm gecelerinde olabilir diye ama İmam-ı Azam onun ihtiyat payı olarak söylüyor. Yani hanımına boş ol diyen birine bir adak yapan şu şöyle olursa yani o bir sene tam geçince Kadir Gecesi kesin geçmiş olur fıkhı bir konudur yoksa Ramazan Efendimiz'e göre Ramazan içindedir ama fıkhı meselesinde olduğu zaman adam Kadir Gecesi hanımına Kadir Gecesi boş ol dese diyor bir daha sene o gün dediği gün yani hangi gün dediyse bir daha sene o gün gelende bir sene dolar o zaman kesin boş olur o zaman kadar bir borç olmaz. Bu fıkhı mı bir meseledir yani? Yoksa Kadir Gecesi İmam-ı Azam Efendimiz'e göre de namazandadır. E çünkü Şerâb-ı Allah'ın elediyemzine fiil Kur'an Kur'an namazan ayından indirildi. Ayet var. E inna zelam fiil edetir kadî kuran Kadir Gecesi'nde indirildi. Bu da ayet var. O zaman ne oldu? Kadir Gecesi namazanda oldu. Yani bu, bu tartışılacak bir konu değil. İmam-ı Azam meselesindeki iş farklı dedim dedim. bir mesele Buna göre Ramazan şerifte bir gece var. Bu tabi yine 29.30 geceye tekrar ediyor. Bu sene 29 oldu. Oluyor yani. İniyor iş. Senenin gecelerinden bir ayın gecelerine iniyor. Yani bize bir kolay. Zaten bu mübarek aydan insan imadede daha yöneliyor. Oruçta olduğu için insan şehvetlerden bayağı uzaklaşıyor. Madede kolaylık oluyor. Ondan sonra hadis-i şerifte de buyuruyor. E, İlte bir süvara bu hadis-i şerifte e, şimdi bir mesele daha var o da nedir? Diyorlar ki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yani Kur'an'ın ilerini değil gece, kadir gecesi çok ee, işte bir ay hayırlı oldu. Ondan sonra Kadir gecesi kalktı. Bir dahaki senelerde Kadir gecesi yok. Böyle diyenler ve soranlar oldu. <gülüyor> Abdullah el-i bu zat diyor ki Ebu Hureyye sordum. Ee, o diyor Allah. Başka rivanler de var. Tabii o Şahidimim Şeyh Tabi'nin kullarındandır. Ona da zoruldu. Evet. Ne sorunlar? Ya bazıları diyorlar ki, Kadir Gecesi kaldırıldı. Yani o Efendimiz Salihullah'ın zamanındaydı. Şimdi yok. Bu doğru mudur? olur? Dediğine. Her bu reyazetleri buyurdu ki, kederden kaledi. Bunu diyen yalan söyledi. Diye bir külüm amban istekbiri her Ramazan. Yani bundan sonra gelecek her Ramazan'da Kadir Gecesi mutlaka var. Said-i Gümşehir Hazretleri buyurdu ki Fiyeli ümmet Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem mahluk-ı kıyım-l-u İki kişi kaldırdığı sürece bu ümmetten Müslüman dünyada iki kişi kalsa Kadir Gecesi var. Bu da büyük bir müjde. Kaldırılmadı. E, Cuma günü bir saat var. فِي سَعَتُ اللّٰهِ وَعَضُمْ عَبْدُ مُسْلُمْ يَسَلُ اللّٰهِ شَيْهَا لِلّٰهِ O bir anda gelir geçer. Bir müslüman o saate denk gelip ne isterse Allah mutlaka ona verecek. Bu çok buharak bir şey bu. Bu Cuma saatinde kaldırıldı diyenler var işte Efendimiz'in zamanında sallallahu teâlâ. Ebu reynir çete vermek garedi abi. Bunu söyleyen yalan söyledi. Cuma saatinde her Cuma var. Yani bir saat değil bir an Allah'ın Allah Allah denk gelmeyi nasıl beynir. Bey. Öyle adam var bütün saatlerde zikreder, dua eder tam o anda da gaflet eder. İşte Allah şaşırtacaksa denk getirmez. Böyle adam var diğer saatlerde zikretmez, dua etmez. Yani demek istediğim namazını falan kılıyor tabi de sıralı böyleceği duayla meşgul olmaz ama Allah Teala onun kabul edecekse tam o saatte dua ettirir. Allah'ın bize Celle Celle kabul saatlerinde dua etmek nasip eylesin. Et. Amin. Amin. Amin. Şimdi demek ki kadir gecesi var. Her Ramazan'da var. Bundan sonra ne kalıyor? Hangi Ramazan şerifin hangi bölümünde var? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sordular. E bu davet hadisinde geçer. Tabaran da rivat ediyor. İbn-i Amr buyurur ki ben duyuyordum diyor yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadir gecesi gecesini sordular. Ben de duyuyordum. Buyurdu ki diye fikirle Ramazan her Ramazan'da kadir gecesi var. İftir suyrede kadir, kadir gecesini arayın. İşte bu arayın meselesinden demek ki kesin bir gece demediği işte var. Fil aşd evahiri ve Ramazan, Ramazanın son 10 gecelerinde. Şimdi bu son 10 gecelerinde oldu bu iş nereye indi? Gerçi 17. gecede kuvvetli vardı, geçti Bedir gecesi. Ama bu işin sıhhat takımından e, kuvveti gelir, gelir, son 10 geceye gelir. Zaten Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem itikâflar ne zamandı? Niye son 10 gece? Kadir gecesini mescidde denk etirmek için. Ya bu da onu anlatıyor. Her sene niye iki kama girdi, camiden çıkmadı solun peki, hadir gecesinde ve gönünde, mevsil işlerinde ibadet meşgul olmak için. Ondan sonra bu ibne bir şeydenin aşağından devam edilir, ibne Abdülhamid ibnülmeden var Sonra. Bir hadis-i şerifte Debi Şebiye'yle ibadet ediyor. Feltani ibn Asım, Vadıyallâh'ın Tanrı ibadet ediyor. إِنِّي رَيْتُ رَيْلَةَ الْقَدْرِي فُمَّنَسِيْكَ Rasulullah buyurdu ya sallallahu aleyhi ve sellem Ben Kadir gecesini gördüm. Ben hangi gece olduğunu bildim. Sesini bildim, sonu unuttum. Ne oldu şimdi? unuttum demesi neye bağlı? Mevlâ'nın unutturmasından evvelce nesvedilen ayetlerde de çok sureler vardı uzun uzun okuyordu sonra ne oldu onları? unuttum işte Kevbe suresi ee, kaç saymadır? İşte bir fazla mıdır? Habıza ben dilerdir Bekara suresi kaç sayma. Tevbe suresi ondan çok kısa. Halbuki sahabe ilerliyorlar ki biz Tevbe suresini Bekara suresi kadar uzun okuyorduk. Sonra ne oldu? Bir gece kalktım hepimizin aklından gitmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme de unutturuluyor. Sahabe de unutturuluyor. Sabah kalkıyor, hiç kimse onu ayet olarak okuyamaz. Buna ne derler? Nesh. Ne buyuruyor Kur'an'da? <gülüyor> ne ayeti? Biz hangi ayetin hükmünü kaldırırız? Ev bizi ya yaptığını unutturursak, net bir kayıplı mına ya daha iyisini getiririz, ev misli ya ya misliyi getiririz, bize bir şey gelecek arjamas. Elam tealem, elle Allah'a alakmışsin. Bilmez misin Allah her şeye kadirdir. Demek ki nesih var mı? Var. Kur'an sabit. Unutturma var mı? Var. Şimdi bu kadar hafız, Kur'an kendini okuyoruz. Tabi ben çok kuvvetli diyemem, çok kuvvetli hafızlar var, okuyorlar, yani gücüne bakmadan, harç şaşmadan Allah nazardan muhafaza eylesin. Bizi herhalde hak kuvvetlendirme inasıyla eylesin. Bütün hafızlar kardeşlerimiz, unutmaktan muhafaza eylesin, amin. Bu Ece Hürmeti'ne, unutmak afettir yani, bir musibettir. Şerleri Allah unuttursun, kayıları unutturmasın. Amin. amin. Ama şimdi diyelim ki, biri unutur, biri öbür unutmaz, öbürü unutmaz. Öbür Ama nesk olduğu zaman, ne oluyor? Unutulduğu zaman, sabah kalkıp herkes unutmuş. Kimse hatırlamıyor bir daha. Beyinler, kimin elinde? <gülüyor> Allah-u Teala nedir? Hafızalar Allah-u Teala nedir? Kıyamete yakın ne olacak? Yine hafızalar bulunacak. Kur'an-ı ezbere bilenler bulacak veya kısmen ezbere bilen işte Fatiha'dır, Buluya Allah'tır birçok insanlar bunu bilecek. Ama bir sabah kahvecekler, Kur'an-ı Kerim açacaklar musafları, musaflar terbiyes. Hiçbir sayfadan ayet yazılmıyor. Bütün Kur'anlar silinecek. Herkes bakacak, Kur'an'da bir ayet yok. Bu sefer hafız olarak gidelim. Yani ezbere bilenlere gelecekler. Hafuzların göğüslerinden, kalplerinden silinmiş. Bir tane hafuz kul vallahi mi? Bu cümle ne anlama aslında diyecekler. Çünkü la ilahe illallah da nereden? Kur'an'da fe alemenne hu la ilahe illallah ve estehdi ve lil <gülüyor> Kelime-i Kur'an'da. Kur'an kaldırılınca ne oldu? La ilahe illallah kaldırıldı. Bu da ne oldu? Dünyada bir müslüman kalmayacak. Hepsi gavur. E niye bu millet böyle oluyor? Onlar onu hak etmiş. Zaten inkarcılar, zaten şüpheciler, zaten itiraz etmişler, zaten kafir olmuşlar, sadece dilden okuyanlar kalmış. Onun için allah Teala silme alacak hepsini birlikte. Hiç düşünmek kalmayacak bu vakitte. Onun için Allah'ı unuttur. Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Kadir gecesini gördüm, sonu unuttum. Hatta bir adli şehirde şöyle var, o da sahib bunlar. Sayın aleyhi şeriflerdir. Ee, efendim Allah Teala bana kadir yetesini bildirdi ve Çık ümmetine duyur diye bir şahat etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, bu mağarayı elinden çıktı bu bak İbn-i Ebi Şehbe de var İbn-i Ebi Şehbe, Bukharibin de şehridir ha. İbn-i Ebi Şehbe, Ahmet, Neham, Velak, Zükürmey, de Rubade bin Sâmi'l-Tolayallaha'nı tanıyorum. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem çıktı, bize kader gecesini şu gece diye kesin bildirecekti, Müslümanlardan iki kişi kavga etti o arada. O bir kavga etti, kavga gürültü çıkınca Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, ''Karaş ve'l-ıhbiratul kadri kaderi, fetelâhâ ve filân ve müslûlâh ve filân. Fırfâ. Ben çıktım evden, size katri gecesinde hangi gece olacağını söylemek için, iki tane Müslüman, felan adamdan felan adam isimlerini de verdi. Bunlar kavga gürültü ettiler. Bu gecenin bir kişi kaldırıldı. Ya görüyor musun? Şu patırlı gürültü kavga yapanın ne kadar vebali var? Nelere ka oluyor bu gürültüler Müslümanlar arasında ya? Yani? Hele ki camide, Kabe'de, mescitte, zikirde, sohbette böyle konuşmak, gürültü çıkartmak ne kadar vebali. Var? Geceleyin bilgisi kaldırıldı. Başayın kulağına kayan dedikodu. <gülüyor> Ola ki bu sizin için daha hayırlıdır. Yani kaldırılması daha hayırlıdır. Gece kaldırılmadı. Bilgisi kaldırıldı. Hangi gece olduğunun bilgisi kaldırıldı. Bak peşinde diyor ki ben demiş o Ası'nın fitnasal. 29. gecede ayın. Ves'se ayın 27. gecede arayın. bu geceyi söylüyorum. Ben tabir etti 25'te. Yani yine onlara bir üç tane tiyo vendi. Fakat kalk bir kişi kaldı Kalbimden çıktı diyor. Fatlubun afi haşrı vevası. Son on gecelerde arayın. Yani şimdi buna bir acayip bir oldu. Mesela daha başka bir hadis-i şerifte ne buyuruyor? İbn-i Afas anlatıyor. Bir mecliste oturuyorduk. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem süm'atla koşarak geldi. Biz onun hızlı koşmasından panikledik. Ne oldu acaba? Bizim yanımıza geldi selam verdi. Cihut-i üretmiş ki hani ni keyma az bırakın reyletin kadri. Ya koşturdum dedi Kadir Gecesi şu gecedir diye haber geldi bana onu demek için hani bir an evvel söyleyeyim de sizde kalsın abi? fene burada oradan buraya gelene kadar unuttum dedi yani unutturuldum yoksa bütün Kur'an'ı hiç okuma yazma bir münezdere okuyordu mevla böyle murad ve lakin bir tebüşü var son onda arayın son onda arayın şimdi buraya kadar son onda ağırlaştık yüklendir. Ama demin dediğim hadis-i şerifte Felkan bin Asrın Madallahu terim adedin Asrı Şerifte Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem tatlubu rahmi payıs-ı ve vahiri vitra son on gecenin tek yerinde Şimdi tek olumluğu kaç ayıydı? 5 gece 21, 23, 25 bunlar geçti. Ve Kadibide de bunlardan biri miydi? E doğru kesin vermemişti. Yani Olabilirdi. Olabilirdi yani. Şimdi 27. gecedir. Bir tane de kaldı tek gece? 29. gece kaldı. Rabbim o arada ibadet ve tahta kavuştursun. Ahmet ve Hanber ibn-i Cerim Taberi Muhammed bin Nasır Beyakî Ebn-i Merduyye'nin Mübadet-i Bir hadis-i şerifte Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme Kadir gecesi soruldu. Fi Ramazan, Ramazandadır fil-aş son ondadır. fe i ile devirdin tek gecededir. Fi i aş tey bak tasayr 21'de, ev felâ f ma i şe i i i i i i i i i i i i i her vaferleleti Ramazan ya da Ramazan'ın son gecesinde diyor. Kimza da 29 çekince her 29 oluyor hem de son, son oluyor. İkisi birleşiyor bu sene mesela. Men <gülüyor> ka kim o gecede ibadetle kıyamda durursa yani ayakta. İmanle, imanla, vakti ca ben sevabını Allah'tan umarak. Bu ruhul mahreketlerinde geçmiş bütün günahları silinir. Ama bu hakikidir ha. Tam sıfır. Ne büyük müjdedir. İman Allah'ın izniyle var elhamdülillah. <gülüyor> ehl sünnete göre imanımız sağlam. Ya millet içi onda iman gitmiş. Müslümanım diyenlerin bir kısmında da gitmiş. Hacı hoca geçinenlerde de gitmiş. Ya. Hoca diye televizyona çıkıyorlar. Sakalları da var. Adamlar ne hezeyanlar ne hezeyanlar. Hadis şerifleri inkar, mezhepleri inkar. Efendim. Farzlar, bazı farzları inkar, haramlara helal demek neler ya. Milletin gözü önünde insanlar kafir olduklarını ilan ediyorlar. Bir dinden diyorlar ya. Kim anlayacak? Birincisi iman lazım, ikincisi ihlas lazım. Yani yaptığın işi Allah için yapmak lazım. Cevabını ancak Rabbimizden ummak lazım. Başka kimseye meyledmemek lazım şu görsün, şu beğensin, işitsinler, desinler bize fayda yok. Şimdi Kadir Gecisinin alametleri hakkında ne buyuruyor? وَمِنَمَا رَاطِيهَا اَنْنَاذَ اَيْلِكُنْ بَلْجَتُنْ صَحْفِيَتُنْ سَاكِنَتُنْ سَاكِيَتُنْ Kadir Gecisinin alametlerindendir ki berrak olur, parlak olur, sakin olur, durgun olur, serin olur, sıcak olmaz, çoğuk olmaz, kendine bir yakam olarak satıra halbuki ay sonunda son on gecelerde ay olmaz böyle parlak ay yok şimdi ama sanki parlak ay varmış gibi aydın olur. وَلَا يَحِلُّ الْنَجْمِنْ يُرْمَعْدِ tirkelleri, <türklerin> hakkasıl, sabaha kadar yıldız kaymaz. Dünyanın neresine baksan Kadir Gecesi sabaha kadar yıldız kaymaz. Yani <gülüyor> kamerayla delmedi. Sanki dolunay gecesinde 14-15 nasıl parlak olursa öyle olur. Ve harunallah ve bin emarat ya güneşte bu cavihete ala şu alemtem Kadir gecesinin bir alahtide sabahında güneş şuansız doğar. Sanki dolunaydek ay gibi. Güneş ne gibi doğar? Tas gibi. Ay gibi doğar. Güneşle ay farklı. Niye? onu söyledi bize şey kaç defa yerden işi biten melekler o kadar melekler göklere geri çıkıyor ki insaktan başlıyorlar çıkmak güneş doğarkene kadar hep çıkış devam ediyor meleklerin kanatları tabi latıftır şeffaf ama bu o kadar fazla melek ki bunların kanatlarından dolayı güneş tabak gibi tas gibi e, ay gibi doğar ışınları yayılamaz bir de وَهَرَّمَ اللّٰهَ الْشَيْطَانِنْ يَهُوْ جَبَعِيَمْ نَيْذٍ Her gün güneş doğarken şeytan da yanında olur. Şeytan güneşin ışınlarını yaygınlaştırır. İnsanlara dünyayı süslü göstermek, sevimli göstermek ve dünyayı cazip hale getirmek. Mesela güneş sabah böyle puslu da olsa, hava karanlık olsa bile insanların hiç morali olmaz, neşesi olmaz. Herkes böyle bir sürü bu. Ama güneş parlak doğduğu vakitte bütün millette bir cıvıl cıvıl Hareket olur. Niçin şeytan güneşle beraber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor Mami diyomu illa Yatıp boyuşacağız Ve yine karne-i şeyvan Her gün güneş doğarken Mutlaka güneş şeytanın iki boynuzunun arasında doğar. Ne boynuzluymuş ya. <gülüyor> Koca güneş dünyadan kaç kat iki boynuzun arasında sığıyor. Bunun da İçler başka bu şeytan, bu iblis bu ya. Ama Allah. Allah Teala çok imkan vermiş. Nasıl bir verecek? Çok yetki vermiş, çok tasarruf vermiş ya. Güneş de oynuyor, ay da oynuyor ya. Allah Allah. kolay bir şey değil. Düşmanımız çetin ceviz. İki boynuzun arasında doğar. Çünkü şeytan ne yapar? Güneşin ışınlarını yayar, belgünlaştırır insanlara dünyayı tesin eden Süzler ve nefse, şimdi, Şeytan neye yarar? Nefsin işine yarar. Nefis nerede? Bizim içimizde. Bizim içimizdeki nefse şeytan ne çeker? Sinyal çeker. Yani o güneş parlak, o parlatır güneşi ki, nefse der ki Dünya çok güzel, yaşamak çok güzel, yemek yemek çok güzel, bugün neler yiyeceksin, neler diyeceksin, oh şey. Ama bir yağmur olsa, bulut olsa, çinçeklerse, millet çok morali bozuluyor bir yere çıkamayacağız. Hele He cumartesi, pazar ama sizin puslu oldu mu bir moralleri bozuluyor ya. Hafta sonu bir fitneye gireceğiz şimdi on gün attı. Ben ya ne yapayım meteoroloji ile anlaştım. <gülüyor> Uydursunlar sana desinler ağlar çok güzel. Sen de tüpü müdürü, eti butu al git. Ondan sonra bir yazın kafandan aşağıya kaç. <gülüyor> Bana ne? Fela alakadar etmez. Ama bu Kadir Gecesi'nin sabahında Allah Teala şeytana güneşle beraber çıkmasını haram etmiş. Hangi gece kadir gecesi ise onun sabahında şeytan güneşe yaklaşamıyor. onun üçünde güneş şeytanın yaygınlaştırması her sabah o ışınları yayıyor. Bu ne kadar bir gücü var ki ışınları parlatıyor ya. Güneşin ışığını parlak gösteriyor. O kabaklıya bak ya. Ama kadir gecesini sabah yapamaz. E şimdi hocam ben zaten gece bitti. Sabah onu almasak da ne işe yarar deme. Çünkü dört gün geceleriyle eşittir. Cuma gecesiyle Cuma gününün fazileti eşittir. Arafah gecesiyle Arafah gününün Arafah'da kim? Bu önümüzde Arafah yok. Arafah hangi zamanı? Arafah'da çıkılan gün. Kurban bayramından evvel olur Arafah. Arafah gecesiyle Arafah gününün gecesi günü eşit. Ondan sonra, merak he? Arap mı dedi? Dörttür. Efendim, Erba'u heyyamin. Dört gece, dört gün, günleri, geceleri, geceleri günleri gibi. Cuma gecesiyle sabahı, Arap'a gecesiyle sabahı. Bilmiyorum, size de çok güvenilmez. Neyse, şimdi Kadir gecesiyle sabahı, o da kesin. Öyle mi? Geçen de söyledim onu yer işte. Hocam Bazı rivayette beş gün geçiyor. He? Bazı rivayette beş Hı. gün geçiyor. Yok. On senin dediğin beş geceyi hikayeden, dört geceyi hikayeden onlar ayrı. Hocam Bu günleri geceleriyle eşittir diyor. Bunlar her zaman için e, günleri geceleriyle eşittir. Yani berat olabilir, aşure olabilir her herhalde. Hocam siz aşure demiştiniz. Aşure demiştiniz. <gülüyor> Öyle mi? Yani... Gecesiyle sabahı Tırt vaziyeti eşittir Dört tane gün var Geceleriyle beraber Yani Kadir günü Diyelim ki Yarıncı gün olsa Bu gece gibidir 13'ün sene sen eğer yarın Şey görürsen efendim O güneşi o şekilde ama Şimdi bizim buralarda Güneş çıkana kadar bayağı yine parlak saatinde görebiliyoruz Şehir içindeyiz ee, ancak bazı yerler vardır ki doğum, doğuş anına da şahit olur. Ee, öyle sis, sis olmayan, pus olmayan kravada doğuş anına şahit olduğu mamitte onu görebilir ancak. Şimdi bizim için e, o pek şu anda şehirde pek mümkün olmuyor. Demek ki bir alamet de sabahından belli olur. Ee, bazı kıvaatlerde tabi var ama ben onları eee Önemsiyorum ama şart gibi görmüyorum. Çünkü o gece köpek havlamaz diyorum sana. E, köpekler şaşırtmış şimdi, ki de havlıyor. <gülüyor> yani şimdi on gecenin hepsine baksan her gece bir köpek havlar Belki de. Hiç köpek havlamadığı geceyi tespit edilebilir mi bilmiyorum ama Eskiden köpekler de tabi istikamet üzereydiler. çünkü <gülüyor> adamlar helal yiyordular, köpeklere de helal yediriyordular. Şimdi bize haram yiyor, köpeklere de haram yediriyor. Herkes şaşırtmış yani. Hancı sarhoş, ulumcu sarhoş. Onun için ben şimdi köpeklerden bu işareti bir şey demem bakarsın. Bir anlar, aa Kadir gecesi bozuldu. Lan niye bozuldu? Yani bu biraz hafif kalır. Ama oluyor böyle şey. Bu divaretler var. Gecesi, Kadir gecesi mesela deniz tatlı olur. Yalnız bir saat, bir, an, bir andır o. E şimdi adam giren denize bakar, tuzlu. Hadi bakalım bu gece değil, bu gece değil, bu gece değil her gece tuzlu. Bu Allah dostlarının anlayacağı bir şeyler. Veya sana da denk gelebilir ama o an, gece denize giren çok azdır. E, Evli Allah'tan biri diyor ki, bir gece işte, Ramazan Cefde bir gece denize girdim, baktım, suyu yani ne münasebetle girdiysen var hep su bal gibi sonra baktım 27. gece diyor. Mesela bu 27. gece olduğuna dair tefsirlerde geçiyor. Bu gibi maddeler vardır. Büyü işlemez, sihir işlemez. Yani e, ağır alın e, beraber musibetler ve felaketler gelmez. Selamet gelir. Dualar kabul olur. Daha birçok müjdesi vardır. Şimdi biz e, Karı Sûre-i bir mana verelim inşallah. Ondan sonra da ibadetlerden biraz bahsedelim. 27. gece e, Tabi çok ibadetler bu. Tek gecelerin bir hakkında vardır. Ancak ee, Übe-i İbni Zilin Zirr-i İbni Hübeş tabiinden olacak. Diyor Übe-i İbni sordum, sordu Kadir gecesini dedi ki Abdullah Übni Mesut rad-i Allah ki büyük sahabi bir sene her gece teheccüd kılan Kadir gecesinde bulur. Bir sene işte İmam-ı Azam'ın görüşü de diyor işte oradan onun için fıkıhtaki mesele öyle Men yukı bil haul, yusuf Sonra e, öyle derdediyor. Fakat Übeyin Dikâb Hazretleri'nin e, kendisi e, dedi ki ben yemin edebilirim inşallah da demem o kadar kesin yemin edebilirim ki 27. geçebilir. Übeyin Dikâb büyük sahabeydi. Hazreti Ömer diyorsun, onu imam etti. Teravih-i sahabeyi o kıtırıyordu hatimle. Diyorlar ki, sen bunu neye dayanarak söylüyorsun? E tabi duvara dayanarak söylemiyor yani. Buyurdu ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bildirdiği sayı hadislik. o sayı hadisler demez, onlar zaten hadisleri duyanlar. Alametten anladım. O alamet neydi? Sabahında güneş doğarken ışınsız, şuansız doğar tas gibi, beyaz doğar. Ben de bunu takip ettim, 27'nin sabahı böyle doğduğunu gördüm. Şimdi anladın mı? da gece geçti, sabahını anlasan ne olur? Ama o sabahını bir kere anladı, ondan sonra ne yaptı? Hepimize duyurdu. Herkes seni benim gibi, hep kendine gelmiyor yani. Saab-i bize bırakıyor mirası, değil mi? Bu ilimler bize onlardan kalıyor. Ben dedi takip ettim, 27'nin sabahında güneşi böyle doğarken ne oldu bu sefer? Bize ne? İstiznasız yani inşallah demeden yemin edebildi رضي الله تعالى Onun için kesin olmamakla beraber Hazreti Ömer رضي الله i̇bn da çağırdı Bir rivayet söylüyorum şimdi rivayet kesin Kendi yani gecenin kâibin kesin olmamakla beraber, şimdi bu rivayette bunu teyir edecek. İbn Abbas Hazretleri diyor, Hazreti Ömer diyor, sahabeyle beraber beni de çağırırdı. İbn Abbas'a ben Abbas Efendimiz'in nesi var? Duası var, Allâh'un fâkkûn dinde ona ince ilim ver. Vealli mütteffîhîl, tefsiri öğret diye. Hazreti Ömer derdi ki, hücum sahabeyi ileri gelenlerine çağırırdı, bir mesele hakkında istişare yapacağız, İbn-i Abbas'a dönen derdi ki herkes konuşmadan sen konuşma. Herkes bir anlasın bakalım. Bir kere bizi çağırdı diyor اَرَيْتُمْ e قَوْلَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهِ عَلَيْهِ سَلَّمُ وَفِي لَيْلِ اتْفِقَاتِ Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kadir. kadir gecesindeki hakkındaki hadislerden, rivayetlerden hepiniz ayrı ayrı işittiniz veya birlikte işittiniz. Senin duyduğunu o duymayabilir başka bir sohbette rivayetlerini söyleyin bakalım dedi. İltemüsü afil aşrı evâhiri lütfen ey yeleylete'l-tüavle. Rasulullah buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem son on gecenin teklerinde arayın. Bunu hepimiz duyduk dedi. Peki bu hangi gecedir bu tek? Bu hususta ne düşünüyorsunuz? Biri dedi 21'dir, biri dedi 23'dir, biri dedi 25'tir. biri dedi 27'dir. Herkes dedi, ben sustur. Dedi sen niye konuşuyorsunuz? Dedi, Dedin can bana emrettin konuşma dedin. <gülüyor> Herkes konuşsun sonra konuş dedin. Dedi bu sefer yani hep ya, öyle derdi. Dedim ha asretiyle gelirler bir tek <gülüyor> e ben sana niye adam gönderdim de buraya çağırttım sen de konuşacaksın diye. E konuş. Ben dedim ki diyor İbn -i Abbas radıyallahu teala. Allah Teala'ya bakıyoruz. Yani Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Gökleri yedi olarak zikrediyor. Yerleri yedi olarak zikrediyor. İnsanı yedi şeyden yarattığını zikrediyor. Mahsullerin aslını yedi olarak nebat ol zikrediyor. Evet. Hazreti Ömer dedi ki Adıyallahu Bunların hepsini anladım da dedi bu yeryüzünden çıkan bitkilerin dedi, yedi olduğunu çıkaramadım dedi. Yani ne demek istiyorsun dedi. Öbürlerini biliyorum dedi. Ben de işte söyledim. Şakakler araba şakka fevvetna fi habba taneler ve ben üzümler ve gazben yoncalar ve zeykûnen zeytine ve nehlen kurmalar efendim tevhâdâ el-eulûb o ayrı bir şey de ve fakiyetten meyveler ben taneyle altı eder ve ebben mer'alar şimdi onları saydım diyor Hazreti Ömer dedi ki o diyor ya bu genç çocuk daha evinizden genç, bunun saydığını hiç siz sayamıyorsunuz, bundaki ilim hiç birinizde yok. Ben dedi Azze Ömer yani allah Teala'nın hep yedi üzerinde durduğunu görüyorum, tabi bunu i̇bn Abbas Hazretleri başka limadetlerinde de teyit ediyor. Gökler yedi, yerler yedi, günler yedi. Efendim felekler işte e, yaratılan, insanı yaratılan ham madde yedi, efendim, yiyecekleri yedi, kemik, yedi, secde yedi kemik üzerine, tavaf yedi, sahin yedi, e, şeytan taşlamalar yedi. Yani bu yedide bir sır var. Dedi, O'na razı dedi ki yediler. E, fethan, fethan dedi emrim mahvudan derdi. Bir ince iş anladın ki dedi. Biz o inceyi anlayamamıştık. Onun için Hazreti sonunda karar verdi. Ee, dedi ki ben de dedi iddia basın görüşü değil. 27 olarak kabul ediyorum dedi. Böylece sahabe-i yani bu mesele hakkında baya bir ee, müzakere etkiler. Yine de Allah'u Alem demekte fayda vardır. Eee tabii şimdi şey zaten e, Abdül Necmed Hazretlerinden eee Aynü'l-Memden naklettiği hadiste İzlemüsüle'nin tıpkadır. Kadir gecesi arın gece desin onnaştin 27. gece arayın. Burada özel bir hadis var. Ömer ve Hüseyin e ve sahabeden bazıları Allah'ın mecma'in e, 27. gece olduğunda hiç şüphe etmezlerdi. Bizim biz zaten Efendim, hocam, zaten takvimde kader gecesi yazıyor. Onun için sen ne kadar rivayet anlatmana bir gerek yok. Ama takvimde e, yazmakla Al-Bayn'de Allah Teala'nın lafzı Allah'ın takviminde yazıyor mu? Eğer öyle o kadar da kesin olsaydı Sahabe-i Kiram'da bu kadar rivayette farklı farklı geçer gelmezdi. Evet, Ebu Meyradzıya Allah'ın tarihine bırakacak ne? İnna reyletu sabi'a 27. zamanı yahut 29'dur. Şimdi bu yarın bir öbür geceye de dikkat Ve inna melaikete bittirken reyleti bilavuz ekleruhne adet ne masal. O gece yeryüzünde ne kadar melek olur? Çakıl taşlarından fazla melek olur. Yani şimdi güneş battı ya ezandan başlarlar artık yığın yığın yığın yığın böyle bu Kadir gecesi Kadir kelimesi Arap duratında 3 manaya gelir. bir kalp kıymet şeref gece, şerefli gece manasındadır çünkü bundan büyük şeref olur mu? Kur'an o gecede indirildi Kur'an-ı Kerim o kadar şerefli bir kitaptır ki indirildiği gece gecelerin en şereflisi oldu İndirildiği Mekke Medine, şehirlerin en şereflileri olur. İndirildiği Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kalbi şeridi. Bütün insanların en şereflisi olur. Onu ezberleyen hafızlar, bütün ümmetin en şereflileri oldu Eşraf ümmeti, ümmetimin en şereflileri haveletül Kur'an, Kur'an'ı ezberleyen, taşıyan, yüklenen hafızlardır. Vazhâbun neybilde gece teheccüd namazına devam ederler. Hep şerefler Kur'an'da. Kur'an ki Allah'ın Onunla irtibatı olan her şeyde oluyor? Şeref nedir? İşte Kadir Gecesi, kadir Kıymet ve Şeref Gecesi. Bir manası da nedir? Takdir Gecesi. Kadir gelmesinde takdir. Takdir ayarlamak, ölçmek, biçmek. E fî aifrâ u Her önemli iş o gece. Takdir edilir. Bu Dalat Gecesi hakkında bir rivayet geçiyor. Bir rivayet hangi gece dedi? Kadir Gecesi ama ne diyorlar alimler? Dosyaların harpler, zelzeneler, yerler, seller, yağacak yağmurlar, bitecek mahsuller, bölecek kalacaklar, hastalar, e, musibetler, felaketler, rızık bollukları vesaire. Bütün hakkımızda ki kaderler vera <gülüyor> gecesinde dosyalanır, efendim, hazırlanır, edilir, Kadir Gecesi ehline teslim edilir diyorlar. Bu da bu haysiyette Kadir gecesinde ne olmuş oluyor? Takdir gecesi olmuş oluyor. İki gecenin bunda nesi var? Erat gecesinde dosyalar levh kopyalanıyor. Kadir gecesinde de görevlilere teslim ediliyor diye de bir mana var. Kadir kelimesinin bir manası da nedir? Bir manada darlık gecesidir. Ayşe kelebelere geçer. Velma ve lisan اِلٰهُ اُتَلٰهُ فَقَدْيَرَ عَلَيْهِ رِسْقَ قَدْيَرَ دَرَاسْتِ لُقَدْيَرَ Şimdi darlıkla e, bunun ne alakası var? İşte gökten yere o kadar melek iner ki yoksa melekler latıftirler, şeffaftırlar, yer kaplamazlar, birbirini iteklemezler, bir yerde bütün melekler toplanabilirler, birbirini rahatsız etmez ama bu kadir gecesinde feza gökle yer arası Semavattan yere kadar bu boşluğun kübü melek dolar. Hiç boş bir yer kalmaz. Dünya onlara dar gelir. İşte Kadir Darlık gecesi rivatinde buradan gelir. Fakat Şerif'te de o gece melekler çakıl taşlarından daha çoktur. Buyuruyor Sallallahu aleyhi ve sellemâ Yine müzelerden birinde damat adıyla ediyor. Yaşlı bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e geliyor. Ben Ramazan İsaletine alıştım. Yani bir Allah ey Allah peygamberi inni şeybun kebir. Ben yaşlı piyrfani bir adamım. Yaşuk aleyhınkia her gece benim evetim e, ibadetle geçirmem bana zor gelir. Yani. On geceler, on gece zor, tek geceler zor yani tek geceler beş gece ediyor son on gecede. Yani ben yaşlıyım çok, ben tahammülüm yok. فَنُرْضِي بِلَيْلَيْتِمْ لَا Allah اللّٰهِ اِلْفِقَ الْقَدِرِيَىٰ فِي لَيْلَيْتِمْ قَدْرِيَىٰ Orada sen bana bir mübarek geceyi emret, yani onu ayakta geçireyim veya ayakta derken illaki ki ayakta durmaya bile oturarak takılabilir. Kur'an okuyabilir, zikrederbilir. Yani uyanık geçireyim demek istiyor. Ola ki Allah beni Kadir gecesini bulmaya ne yapar? Muvaffak eder. Resulullah ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Aleyke <Sessizlik> bis madem sen hakikaten yaşlısın sana acımak lazım. Birkaç gecede ayak ibadette uyanık durabiliyorsun. Sen yediği bırakma. Yani yirmi yediği bırakma. Şimdi ona bir tek şey, o diyor ki Ya Rasulallah bana bir gece söyle. Ne Tek geceler dedim mi, on geceler, on gece Tek geceler dedim mi, beş gece. E yirmi bir, yirmi üç, yirmi beş dedim mi, üç gece yani. Bana bir gece söyle. Ne güzel işaret. Bu sahibi olmazsa biz ne yapacağız? <gülüyor> Buyurdu biz sen yediye devam et. Şimdi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu kandırır mı? <gülüyor> Demek ki bu yedide çok iş var. <gülüyor> yedi rivayetinin kuvvetine Elal ediyor. Şimdi bu Adi Şerif'ten anlaşıldığına göre hastalık gibi meşru mazeret yüzünden mübarek geceleri ihya etmeyenler mahrum edilmez. Mesela İmam Cüveydür Hazretleri, İmam Duhak Hazretleri bu büyük alimler diyorlar ki mesela kadınlar ay hali şimdi bu geceye denk gelenler çok üzülürler. Eyvah okuyamayacağım Kur'an. Yani şikredebilir falan ama tabii namaz kılamıyor. Kur'an okuyamıyor Yani Niye kadınlar? Halisken lifazken Ürüler ama bak bu ne diyor Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadislerinden anlaşılıyor ki meşru mazereti var. Hayız gibi nifas veya yolculuktur. Semeri bir işi çıktı gitti zaruri. Hastalığından dolayı uyuya kaldı. Bu kişinin Kadir gecesinden nasibi var mıdır yok mudur? Buyurdular ki Allah kimin amellerini kabul etmişse onun Kadir gecesinden nasibini verecektir. Yani diğer zamanlarda haizli değilken, nifaslı değilken, yolculukta değilken, hasta değilken Allah senin amellerini kabul ediyor muydu? Sen takva sahibi bir adam mıydın? Sen haramlardan sakınıyor muydun? Sen Allah katında makbul biri miydin? Eğer böyle bir adamdıysan, kadir gecesinde zaruretten dolayı uyusan bile, hastalıktan, yolculuktan veya hayız nifas gibi mazeretten namaz kılamasan, Kur'an okuyamasan bile, aynı kadir gecesinde ortaksın. Ama başka zaman mahrumsak Kadir Gecesi'nde de mahrumsun. Fî neyle tül hayrum yetişer. Ramazanda bir gece var, bir aydan hayırlıdır. Men hölüme hayva fakat Onun hayrından mahrum olan bütün hayırlardan mahrumdur. Bu şimdi ne büyük bir felaket Kadir Gecesi'nin hayrından mahrum ol. Ama başka zaman mahrumsa işte o zaman yine mahrum olsun. Nitekim, nice namaz kılanlar var ki, mahrumdur. Nice uyuyanlar da vardır ki merhumdur. Yani rahmet olmuştur. Rahmete kılardır. Birisi var ki uyurken kalbi zakirdir. Yani kendi uyur, kalbi zikirde. Diğeri var ki namaz kılarken bile kalbi facirdir. ve yani adamı görürsün namazda kalp yapan da hangi günahların planları peşinde. O yüzden Allah dostlar ne demişler? İnnel meqadi iza sa'a adhaka nâ'im bil Allah'ın lütfu, keremi, fazlı müsaade ederse, yardım ederse uyuyanı ne yapar? Ayakta namaz kılanla bir eder. Ama uyuyan da neden uyuyacak? Tam zaruretinden, hastalığından falansa. Yok, kefi bu böyle gecelerde. Yani uyumamak lazımdır şeyle bulduk. Hadi de burada çıksın. Kadın gecesinin günü de gecesi kadar değerlidir. Aynı günündeki ameller gecesi gibidir. İmle ee, bir şey vererek rivat ediyor. Enes imarikten demi ki Hadi Şerif okuduğumuz dört gecenin gecesi günü gibi, günü gecesi gibi. Allahü Leyyalin, Leyyalin, Leke Yabbin, Leke Bu gecelerde günlerde Allah Celle Cellehu, bol başişler ikram eden nice boyunları cehennemden azat eden Allah adına yapılan antları ve duaları ve dilekleri tahkik eden yerine getirir boş çevirmez boş çıkarmaz. İşte o hangisiymiş? 4'üncüsü Berat gecesiymiş. Cuma gecesiyle sabahı, Arafat gecesiyle sabahı, Berat gecesiyle sabahı, Kadir gecesiyle sabahı. Şimdi bu Mubarek gece böyle intikam ederek inşallah Rabbimiz bizi mahrum etmesi, merhum etmesi, rahmete mazhar eylesin. Ay. Amin amin. Şimdi çok faziletleri meziyetleri çok. Şimdi mana verelim inşallah rahman, sureyjilleyi, cemile. -i cemile. Şimdi burada mesela bir önemli hadisleri i şerif var, ee, onu ben size söylüyorum. Enes'in-i Mâbid-i Rab'l-Zalâh'da nevâd ediliyor. ''Men <gülüyor> sallel nâgrib vel aşâ fî cemâ'a hattâ gâdâ eşâh Ramazan ayı bitene kadar akşamı da yasıyı da cemaatle kılabilen ''Fekâdâ sahâbem-i leyle fîkâdî fîhâf-r-mâfîk'' Kadir gecesinden bol bir pay almış olur. Ramazan'da akşam da yasıyı, her gece i̇şte Bu almıştır. Kırk sene silah taşıyorsun, hırsız çıkmaz bir bütün evde bırakırsın, hırsız çıkar karşısına. Her gece akşam yasayı cemaatla kılarsın, bir gece kıpasını akşam mesela evde kılarsın, o gece de ferdif yiçesine çatar işte. Ne olacak şimdi? Efendim, Ebu Oraylar adı Yabahtar-ı Maadir'den Kaat-ı Şerif İbn-i Huzeymen taklit ediyor, Beyhan Fili'de de var. مَنْ صَلَّ الْعَشَاءَ الْأَخِيْوَكَ fi جَمَاعَةِ fi رَمَضَانَ fakat رَجَلَيْا دَرْقَدْ Hadi bakalım şimdi. Işte. Akşamda biraz sıkıntı var zaten. Allah. Akşam iftar, şimdi de biraz kaçırıyorsunuz cemaatin. Her kim yatsıyı Ramazan boyunca cemaatle kılarsa Kadir gecesine yetişti. Anladın? Yatsıyı cemaatle kılan butağa da kolaylaştı şimdi. Elhamdülillah. Kadir gecesinde bu ramazanda bir ne diyor Kadir gecesinde yasıyca matla kılan nasibini aldın babacım teravih kılmadan çıkmayın ha nasibini aldın ama nasibin soru yok bola mübarek adam paraya doymuyorsun ne verseden ver diyorsun yeter mi daha ne verdin diyorsun <gülüyor> mübarek ne olacak ya adam bela Günü gecesi gibi bunu da söyledik. Duaları e, kitapta da yazdım. İnşallah tariften söyleyeceğim. Hadis-i şerifleri. çok kolay bir e, şey var. E, Ayşe emriler var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e dedim ki Kadir gecesine denk gelirse ne deyin? Sen de zannettin ki en iyi sayfa dua söyledi. Ama. Buyurdu ki de ki kuli, ey Ayşe de ki Allahümme inneke afuhun Türe kul haz hua Ya Rabbi sen şunaf et bizi sen affet bizi versin. O halde beni de affeyle. Amin. Başan ağdaylarım var. Kadir gecesinin hangi gece olduğunu anlasam bilsem Allah'tan ancak affe, afiyet ister. En çok ne isterim o gece? Aff yani günahların bağışlanması. Afiyet afiyet belasızlık. Allah cümlemize afiyet versin. Amin. Yani bela vermesin. Amin. Canımıza da afiyet versin. Amin. Malımıza da afiyet versin. Evlatımıza da afiyet versin. Amin. Sevgilerimize afiyet versin. Amin. Vatanımıza afiyet versin. Amin. İslam vatanlarına afiyet versin. Müslümanlara afiyet versin. Amin. Hep afiyet. Amin. Amin. Ya, Af ve afiyet isteyenlerden olalım. İnşallah urrahman. Evet. Ee, bu Yine bu Yahya burada diyor ki Ramazan ayının 27. gecesinde tavaf yaptım. Şimdi Mekke kaynıyor. Şu gece belki orada var. 3 milyon. Oh. Sırt Mekke'de yani. O yollar, mallar. Bütün insan. <gülüyor> Allah Allah. Tabi oradan insan var. Bir tane melekleri gören var mı? Vardır yine. Dünya boş değildir. Biz seni kendiniz gibi. Millet nasıl bilirsin? Kendin gibi demiştim. <gülüyor> Ben doğada başka bir şey görmüyorum. o için melekleri görmüyorum diye de kimse de görmüyor demiyorum ama işte eskiden bu Ebu Yahya Hazretleri diyor ki 27. gece tavaf ettim Ramazan ayında baktım bütün melekler tavafta diyor Kabe'den ufku kapatmış her Arap melek diyor. Ne adamlar varmış ya. Ha demin de, dediğim biri var ki orada çıktı bak ve her bir diyor siz de zannetiniz ki hoca uydurdu denize girmiş adam da su tatlanmış falan dedim ya. O eskiden hatırımdalardır. Muhaddîs Hazretleri Erzâîn talibini, Erzâîn müştehin çok büyüdü. i̇mam Malik, İmam Azam gibi bir zattır. Abde ibni Ebi Nubâbe O da ondan evertti çünkü ne kadar yakın sahabeye. Diyor ki züktü mâ el denizin suyunu tattım, denize girdim dedim, o yanlış oldu. Mubârek Kadir denizinde ne iş adam denize girip de ona vurur. Züktü ma'al bahri, denizin suyunu tattım. Leylete sebh'in gajslim işe ramazan ramazan ayının 27. yedinci gecesi feydâ ve alb'un tatlı buldum diyor. Şimdi bu bize yani 27. gecenin önemini anlatmak için. Yoksa Gideon Haleci suyunu için değil. <gülüyor> Anladın? Yani bu bize bildirildi. Evet. Allah. <gülüyor> enes radıyallahu teâlâ ten gelen bir rivayette Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ilâkâne leyletul kadri kadir gecesi olduğu zaman nezere cibril cibril-i emrit iner fî kepkebetin minel melaike büyük melek cemaatleriyle birlikte iner şimdi güneş batımından İniş başlı. Yusallığıne ederler. Yani feyz yağdırırlar, rahmet yağdırırlar günahların affı için istifare ederler. Allahü Teala günahların ayakta, namazda istifare ederler. namazda veya oturup Kur'an okuyor veya oturup zikir yapıyor, günahların çekiyor için istifare ederler. Allahü salat ederler. Yani feyiz adırırlar. Ve onlarla musafa ederler. Onlara selam verirler. Gelirler, melekler selam verirler ve onların affı için bana müracaat ederler Mevla buyuruyor. Me'u liva'un akkaru Cebrail aleyhisselamın elinde yeşil bir sancak bulunur. Feyyaz küçüli <gülüyor> va sancalı diğer alazı har-ı Ka'be'yi tepesine diker. Bu hadis-i şerifte Abdullah bin Abbas'tan devam ediyor. Bu son söylediğim kısım. Böyle ücret ümetkenah Cebrail aleyhisselamın neci var? 600 kanadı var. Meleklerin kanatlı olduklarını inkar eden kâfir olur. Meleklerin kanatları ayette sabitler. İkişer, üçer, dörder. Mes'a ve sülâfe. Orfa. Câhili'l-melâiket-i husûlen. Allah melekleri elçiler yaptı. Ül-i kanatlı. Mes'a ikişer ve sülâfe, üçer gruba. Dörder kanatları var. Yezîkü fil-hat-mâişâ. Allah gelin etkenal'u Dilediği kadar Kanatlarını arttırır. İşte Cebrail selamına ne kadar Artırmış? 600 Bir tane adam var Yaşlı böyle Yaşlı bir de çok kalın kaşlı Kaşlarla böyle geliyor Geçen sene çıkıyordu bir kanalda kartı dedi ki Cebrail'in 600 kanatı var falan. Yok öyle bir şey Ya ne durduğun adamsın Ya sen, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gözleriyle görüyor 600 kanatlı diye geliyor söylüyor sen ne melek görmüşsün ne kelek görmüşsün hiç bir haberin yok <gülüyor> Nerede, yok öyle bir şey ya, yok demek için de bir bildiğin olması lazım ya sen ne kâh yapıyorsun ayet-i ne diyor kanatlı dörde kadar söylüyor ustanat istediğinin kanadını arttırdım diyor e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor sidret ürün mütahbe gördüm 600 yüz kanatı vardı diyor Efekti var onunu ala ma yara. Allah Teala bilir habibim gözleriyle görüyor bu kafir diyor sizler de müşrikler de o zaman diyor ki Mirac'a nasıl gittin? Adem'i mi gördün? İbrahim Aca'nınla nasıl görüştün? Göremezsin, edemezsin. Habibim'in diyor gözüyle gördüğü şeylerde mi oğulma çekişiyorsunuz hala? Müşrikler öyle. Yaptı. Bunlar da böyle bir acayip adamlar ya. Hoca diye çıkıyorlar, her şeyi inkâr ediyorlar. Altı kanadı sabittir. Minhar cenahân iki tane kanadı var. La insurûmâ illâ fî heyletil kadrîd O iki kanadı ancak Kadir gecesi açar. Başka gece açmaz. Onun için bizde öyle bir e, elbisemiz olsa ki onu sadece Kadir gecesi rivayeti olan gecelerde giyeriz. Başka gece giymeyiz. Halid-i Numaradan gibi bazı e, tabiinden zatlar ne yapıyorlardı? işte enterleri, donları, atletleri, neyse iç çamaşır dış çamaşırları e, Kadir Gecesi'ne özel ayırıyorlardı bir daha geçen, bir seneden seneye onu giyiyorlar başka günlerde, gecelerde giymiyorlar niye biliyor musun, bir elbiseyle günah yaptığın zaman o elbiseye de uğursuzluk bulaşıyor şimdi normal zamanda günah yapabiliyorsun ama Kadir Gecesi'nde insan ne yapıyor kendini? kontrol ediyor, frenliyor, şimdi mübarek geceler sayılır yani mübarek gecelerde günah yapmıyorsun ya onu sadece o gecelerde giydiğin için o elbise pek günah bulaşmış olmuyor. Çünkü günah elbise günahkâh değil, günahkâh sensin, benim. Ama o elbise üzerindeyken günah yaparsan ne olur? Elbiseye de bir uğursuzluk geliyor. Onun için Allah ne yapmışlar? Bu büyük zatlar. Özel elbiseler yapmışlar. Sırf mübarek gecelerdeki yılda zaten o gecelerde de hiç günah işlenmez. İnşallah ben de bunu daha tutturamadım. Allah nasip ederse yapacağım inşallah seneye. Kaç senedir yazdım bunu kitapta, yapamadım yani. Bu kadar da cübdem var ama hepsini giyiyorum. <gülüyor> yani onu bir geceyi ayırmak lazım. Kadir Gecesi vaatlerinde olan gecelerde o şey giymek lazım. İnşallah içinizde de böyle akıllı insanlar vardır. Geçmiş kütüklere tabi olabiliriz inşallah. inşallah. Yani şuradan için bak. Cebrail Aleyhisselam'ın iki kanadı var diyor, 600 yüz kanattan iki kanadını sadece ne zaman açıyormuş? Kadir Gecesi. İşte buradan da anlaşılıyor ki sadece Kadir Gecesi'ne özel bir cümbe, özel bir entarifistan, fistan, ben fistan giyemem ocahı efendi. O zaman şallar giy. Giy şallar, Rabbine yallar demiş. Şallar giy ama sen gidiyor kot pantolonlar açık, Kadir Gecesi'ne mahsus, kot pantolon, rezil yap. Ne için açar korkma antolamlar açıdan antolamlar ya? Bu mübarek gecelere ait pişallar fişarlar yaptırırsın. Birçuk ben ulusun kenarda mübarek gecelerde giymek nasip olsun. Hepinize inşallah. Bir de bakarım senin en faydık gelince hepiniz şal var çünkü. <gülüyor> He? <gülüyor> senin <gülüyor> kim <gülüyor> öyle tıkralı bu kemahatlardan gel gel yar gidiyor yarısı değişiyor ya. Yani. Bir de bakıyorsun bir daha sene gelmiş yine onlarla da yeni söylemek lazım bir <gülüyor> daha. Efendim. Reyn <gülüyor> O iki kanadı o gece açar. Peygamber Doğudan da geçer kanatlar batıya açar. Bir kanadı böyle açıyor, doğu geçiyor. Öbürü batıya açıyor. Ne kadar büyük kebair. seyyidül ibrilül Cebrail aleyhisselam melekleri dağıtır Teşvik eder, sevreden, idare eder. O gece onların peygamberidir, onların amiridir. Hadi bakalım, dağılın bakalım. Dolanın bakalım. Hüseyin <gülüyor> limune selam verirler. Ala <gülüyor> kulli Ayakta namaz kılan, rec'i oturarak namaz kılan, oturarak zikir yapan, Kur'an okuyan, musallin, namazda rükuda secdede, ayyette olan zahirin, zikir yapan, Allah diyen, la ilahe illallah, subhanallah, elhamdülillah, la ilahe illallah, Allahu ekber, <gülüyor> la ve la kuvvete illa billah, Salavat-ı şerife, Allahümme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala aniyya sahbü'ye selam. Değil mi? Hep selamdedir. Bu gece bir zikir vardı. Onu gece okursan Kadir gecesinde okumuş gibisin. Sührî razıyallâh rivadede. Bir de Kadir gecesinde okursan ona ne gibi olur acaba? Oho, aşka okumuş gibi olursun herhalde. Onların sayfalar bakalım, kitabın neresindeyse kumarla birlikte söylerim. ama beraber bizik yapalım şimdi inşallah buyurun la ilahe illallah el halim el kerim subhanallah teala rabbis semawati ve sem'i rabbis salawati la ilahe illallah el kerim el kerim ya Allah Subhanallah wa bis La ilahe illallah رَبِّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِيمُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِيمُ رَبِّ الْعَوْشِ الْعَظِيمُ رَبِّ الْعَوْشِ الْعَظِيمُ Bu zikir hangi gece üç kere yapsan, kadir gecesinde yapmış gibi oluyorsun. He de kare gecesinde yaparsan, ne kadar daha kat kat fazileti artar. Daha zikirleri var, duvaları var, namazları var. İnşallah bakalım biraz daha namazlarından söz ederiz. Şu an şerifi bitireceğiz. Ve yusafirunum melekler gelirler, selam verirler, musaffa ederler, elinden tutarlar. Ne vakit anlarsın sen bundan bir işaret? Birden küllerin ürperir, diken diken hali olur, ondan sonra kalbinde bir yumuşama olur, sonra gözüne bir yaş gelir. O hal olduğu zaman melek senle musaffa etmiş demektir. Allah'ım cümlemize o hali yaşatsın. Amin. Amin. Her yere giderler. Hatta şu anda denizlerde bu gemide, okyanusun ortasında geminin dibindeki odada bir Müslüman Allah diyorsa onu bile gider bulurlar. Yerin diplerinde mesela kaç yüz metre dibinde kömür kazıyorlar. Yerin dibinde çalışıyorsa Melekler onu bulurlar. Efendim, yukarıda kaçıncı katta otursa bulurlar. Her yere giderler. Adalarda, ıssız bir yerde melekler onu bulurlar. Ona selam verirler. Ondan safa ederler. Ancak kiliselere girmezler. Yani Müslüman kilisede olsa ne işin var kilisede Kadir Gecesi? Sabık mısın? <gülüyor> ona Kiliseye zaten normal zamanda da gidilir mi? Müslüman ne işi var kilisede? Papaz ne yaptı? Kuşu? Kuş gitti, haçap işti. Papaz da kuşu gör Kuşa diyor ki, Müslüman kuşuysan kilisede ne işin var? Yavur kuşuysan haçap yap istedim. Yani iki türlü de senin kafanı koparacağım dedi yani. O zaman Müslüman zin kilise dedi Şimdi başlamışlar ay şeyler, bu diyalogçular. Allah onları ıslah etsin. Amin. Islahı nasip olmayanların şerrinden bizi emin eylesin. Amin. Geçenmede şey Allah selamet versin. Yazmış yine ya. Kastede. Birli kastede yazıyorum da artık kastesi veren alıntı yapıyorum da. Almanya'da toplanmışlar bir kilisede mi nerede 65 kişi falan. Ne yapmışlar? Efendim, hoca, salıb-ı marif mesle, imam o Kur'an okuyor, sonra papazla başlıyor, İncil'den okuyor. Bunların canına okuyorlar yani. Gelmiş 65 kişi, onun adında canına okulmuş bak. Hepimizin hamervahına İlâhî! Milleti mahvetti gittiler ya. Ne işiniz var ya, Kur'an hep İncil aynı yerde okur, bu Allah'ın kelamı öbürü değiştirilmiş, tahrif papazlar katmış, karıştırmış. Bunu Allah'ın kelamıyla, Kur'an'la nasıl birbirine kattınız ya başladılar şimdi geçen gün de gittiler bu bartera mozaizm verdiler pazar sabahı gitti camide ayin yapıyor ulan sizin kiliseniz mi bitti? bütün kiliseleriniz boş duruyor gitmiş bizim camilerde ayin yapıyor neymiş cami eskiden kiliseymiş bilmem Allah Allah adamın derdine bak ya şimdi bizim müslümanlarla sokmaya başladılar fark etmez kilisede namaz kılabilirsiniz yakında başlayacaklar kilisede namaz kılmak yakında başlayacaklar camilere de efendim Hırsiyanlar, hırsiyanlar, siz de gelin bir köşede ayin yapın. Fark etmez diyecekler. Planları bu. Allah iptal eylesin. Amin. Kadir gecesi hürmetine ya Rabbel alemin. Amin. Şu ılımlı İslam dedikleri projeyi iptal eyle ya. İslam'ın cihat şuurunu yeniden bize insan eyle. Amin. Cihatsız din olur mu ya? Ama hoşgörü, hoşgörü derken Müslüman'a hiç hoşgörü yok, gavru hoşgörü. Cemaatler arası diyalog yok. Hocalar arası görüşme yok. Tarikatlar arası buluşma yok. Herkes ben en üstünüm. kimse bir şey gitmiyor. O bana gelirse gelsin. Ben ona gitmem. O diyor ben ona gitmem. Ama papaza gider. Olmaz. Onun için bu muharekece çok duvar edip Allah ümmetimizin imanını selamete çıkarsın. Ümmetimizin imanı tehlikede eder Bu gidişatla beraber bu Yeni gelen nesiller çok ılıman olacak. Hiç böyle sağlam Müslüman bulamayacaksın piyasada. Hep görüşleri değişecek, itibatları değişecek. Biz direniyoruz bakalım ne kadar direneceğiz. Allah direncimizi kuvvetlendirsin. Amin. Kiliselere girmezler. Put olan yere girmezler. Bir yerde put ne? Heykel. Bir evde heykel varsa sen orada istersen. Hatimle teravih kıl. Melekler o eve girmez. Köpek varsa bir yerde köpek, evin içinde, kapıda değil. Evin içinde köpek varsa o eve melek girmez. Heykel varsa girmez. Cülüp varsa girmez. Nâdâdûhûnûn velâketü beyden fî kelbûn velâ sâmâ tûrûn velâ cülübûn. <gülüyor> Cülüp olayına girmez. Dolayısıyla bunlarda şarap olan İçki olan, uyuşturucu olan bir eve odayla melekler girmez. Kadir gecesi mahrum olursun. Kocaman bize şarap var da bu dolabında bu dolapta bu dolapta kapatırız kapıyı meleğe buradan buyur derim. Trafik polisi mi sizde? Buradan gel, buradan çık. <gülüyor> melekler seni dinleyecek. Senin evde şarap var kardeşim. Melek oraya girmez. Odayı kapatmakla, üstüne kirim atmakla olmaz olmazmış. Bu işler hasıl altı olmaz. Şişeleri kıracağım bu gece. Rakı, bira, ne varsa şişeleri kıracağım bu gece. Tamam. Heykel, melek çok da pahalıydı ya. Vur gözüne gitsin kafasını, kır ya. Ne yapacaksın o be? Heykel haram. Melek girmez. Şarapçı olan eve de gelmez. Yani evde şarap yok ama içki içmiş, adamın karnında içki var. İçkili adam olsa onun yanında ona da melek gelmez. Uzaktır can. Uzaktır can. Ya, uzak ya, ya bizim uygun yani hep durunlar tamam, bu sefer biçim ezlem uykum yare. Bu şun gazeteden inşallah. Bizim evler uykum bir de şarap yok, şarap yok, hencel yok, şu şey yok böyle hakikatte. Reyman benim uykuna vala diyor ay. Melekler gelirler bu zavadeller gitmezler. Adam ne dua ediyorsa onun duasına amin gelen. Sen ne istiyorsun? Amin. Sen ne istiyorsun? Amin. Hatta hayatı bu Gün doğana kadar. Yani imsak vakti var ya. Siz bakmayın o Hazreti Bayitra. Bir de Halil Zahattin Beycan dağılmış yanına. Ayrancılık şahit, işiracılık. İkisi birden çıkmışlar. Süleymaniye'den ufku gözlüyorlar. Nasıl bir maniyede ufku gözleri bu ya? Karşıları hep bina ufuk mu kalmış? Ufka bakmışlar. Diyor ki 55 dakika daha yiyebilirsin. Sen neyse kaba kuşluğa kadar yesin milleti, on bire kadar yiyin arkadaşlar. <gülüyor> Milletin namazın orucunu dümdüz ettiler bu Ramazan gününde ya. Evet, evet. Bir de sakalları da var, millet de hoca zannediyor ya. Evet, evet. Hiçbir şey bildikleri yok. Dünyanın en cahilleri. Allah. Şimdi mi olur ya? Müziğe de demiş, ya. Hanefi mezhebi sabah namazını geç kılarız. Yarın saat kılayın da kılıyorlar. Sevap bakımından, erken de kılınsa olur da, sevap bakımından Hanefi de diye vurulur. Hanperi'yi erken kılar. Mekke Medine'de erken kılılıyor. Maliki'yi erken kılar. Seyyid Maliki Hazretleri mesela imsak olurdu. Hemen 5-10-20 dakika içinde kılardılar. Çünkü onların mezhebinde erken kılmak yakından. E şimdi hacılar biz Müzdelife'ye iniyoruz biliyorsunuz Arafat'tan. Müzdelife'ye indiğimiz zaman Hanefi mezhebinde olanlar bile sabah namazı nasıl kılınıyor? Gales'te. Gales demek? Karanlıkta kılıyor. Yani hem imsak olur olmaz, Sabah namazı kılıyoruz, büyük şeytanı taşlamağa binaya ineceğiz. Vakfe yapılıyor ya Büzdelife'de. Büzdelife'de evet. vakfe yapanlar, parmak kaldırsın bakayım, Büzdelife'de vakfe yapanlar. Parmak aldırın ya, ben kaldırıyorum. Ya burada gösteriş yok. Kaç kişi var gitmiş Büzdelife'ye, hacca'ya? Çok az hacı var ya. Allah Allah, ömreci çok. Ömreye gidenler parmak alsın. Maşallah. Allah haçla nasip Amin. Mübarek Ece Hürmetine, Umre nasip etsin. Haçla nasip etsin. Haç nasip, etsin. Helal nasip etsin. Tekrar tekrar nasip Allah Amin. Allah'u salli ala seyyidine amkabbi. Ve ila aliyye sahib Evet. Biz gelip sabah narazını ne vakit buluyoruz? Hanefi olduğumuz halde kararlıkta buluyoruz. Yani insak olur olmaz. Ezanı kudur okumaz, buluyoruz. Çünkü neden iş var, çok akfe var, fevar, oradan birine peki, bu diyor ki, ben diyor orucu erken diyor, niyetlenenlerde bir sorun yok. Adam bir saat evvel ağzını kapatsa orucu zararlıyor. Beni tehlikem diyor. Sabah namazını erken kılıyorlar vakit girmeden? Bak, bak, bak, bak. Bize bizim namazımızı acıyor bizi düşünüyor. Ne takva adam ya? <gülüyor> sabah namazını ne erken kılıyorlar? İmsak oluyor zaten, 20 dakika yarım saat sonra kılınır. Erken olmaz, ki 55 dakika sonra imsağ olur mu ya? Gün aydınlanmış. Peki, niçin üstelibende bütün hacılar beze orada karanlıkta kuruyor? E, demek ki imsak olduğu zaman, e, sabah namazına akci giriyor. Mekke dinede imsaktan sonra hemen istiham olur, bayram sabah falan çok istiham, millet hindi bu haca. Hemen imsaktan sonra sünnet duruyor, mı? Yani bu namaz olur, niye olmasın namaz? Ondan sonra sayı hadislerde var, sahabe-i kiram diyorlar ki, sabah namazı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ekseriyet ek erken kıldırıldı, bazı geç kıldırıldığı da var hani bir mezemi eskiro bir fece bir fendo almadığınız eski sabaha biraz gecikmeli kılın yani güneş doğma, doğmasına yakın yakın derken yarım saat kala falan 20 dakika en sona çünkü 10 dakika da kilsan hocam ne hani ben zaten şıp şak 2 dakikada kılıyorum <gülüyor> yani onu bilme yani imamdan camaldan falan 10 dakika da kilsan bir 10 dakikada pay kalsın çünkü namazda bir kan gelse bir yerinden aptıyız bozursa Güneş doğmadan evvel bir daha gidip abdest alıp bir daha kılabilmen için 10-15 dakikada güneşten evvel fay kalsın. E sabaha böyle biraz tehirli kılın sevabı daha fazla olun diyor. Hanefi mesele olan. Sahabe-i diyorlar ki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize sabah namazı kıldırıyordu. Namaz bittikten sonra kimisi işra bekliyordu, kimisi çıkıyordu evlerine gidenler oluyordu. E çıkan sahabeler hasta olan olur, özürlü olan olur, hep de hanımın kimisi o kadar sakın ki hanımının eli yok. Hemen namazı kılıyordu, çıkıyordu, gidiyordu. Evde hanımına veriyordu çarşafı, alıyordu, kadın namaz kılacak. Hatta dediler, ya sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sordu, sen sorsan. dedi çok çabuk çıkıyorsun camiden. Dedi, ya Resulullah, hanımın evde üzerine dolayacağı çarşafı yok. Onun için ben, onlar böyle bir şey dolanıyorlardı. Ben dedi, gidiyorum eve, ona veriyorum, üzerindeki şeyi, şalları, o giyiniyor, namaz kılıyor. Böyle fakirlik de vardı. Onun için diyorlar ki, biz çıkar, çıkanlar anlatıyoruz yani. Namazdan çıktığımız zaman diyorlar, birbirimizi tanıyamayacak kadar karanlıktı. Ne oldu şimdi acız bayımdır? <gülüyor> sabah namazı olmuyormuş da milletin namazı olmuyormuş da milleti acıyormuş da falan falan şey. filan. Ya bıraksan milleti dinden çıkaracaksınız be. Sahabe-i kiram diyor ki sabah namazı bitince çıkıyorduk, birbirimizi göremeyecek kadar karanlıkta çıkıyorduk diyor. Bu safi. Yani şu anda camilerde diyelim ki bir 15-20 dakika sonra kılınıyor ya bunun kesinlikle namaz olur. Ne demek bu şöyle bir şey? Ama annebi hani mezhebinde yarım saat kadar geciktirirse daha sevaptır. Ama şimdi Ramazandır. Geceler kısa bilet gündüz işe gidiyor. E kalkmış zaten. E bekleyemiyor doğal olarak da. E, 15-20 dakika içinde kılabilir yani. Kılabilir. Bu insanlara da sen son hafta kadar bekle diyemeyiz şu anda. İşik ucumu saat olan sağlığı neddesin? Ama çoğu halk müsait değil Yani kolaylaştırıcı olmak lazım. Yaz günlerindeyiz, son günlerdeyiz. Nedir durumumuz? Evet. Ne zamana kadar dualara amilden? Gün doğuncaya kadar. Güneş değil. Fecir. Fecir ne demek? İmsak. İmsak dediğimiz ne demek? Gün doğmaz. Gün doğuncaya kadar dualara amilden. Hazır bayıldırlara göre 55 dakikada onlar duaya devam etsin. Bakalım onlara amin mi derler, ne derler? Onlar bakalım görürler. وَاِذَا عَلْفَ اَتْرُوْ İnsak olur olmaz, Günah-i Cibril, Cebrail Arsılâf seslenir. İnsak olduğu zaman yani 4.43 mü ne? Kaç? İnsak. 4.43 yazıyormuş orada bak. Bu saatte yazıyor. 4.43'te Cibril seslenir. İstanbul için ha. Gidip Rize'ye de telefon edip dört kuşa kadar diye felan deme. Ya bu şeyin zaten bunu konuşuyoruz mübarek. Bu dünyanın her yerinden dinleyenler var, onu da unutuyoruz tabii şu anda. Uydudan yaygımız var, radıyodan yaygımız var, internetten yaygımız var şu anda. bizim. Dolayısıyla dünya her yeri dinliyor, onun için herkes kendi takvimine baksın, bana bakmasın ha. Naşalan meleke! Ey melekler cemaatleri! Errahil, Errahil! Kadir Gecesi bitti dönüyoruz, hadi gidiyoruz.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 Hepsine rahmetiyle nazar etti. Hepsinin günahlarını affetti. Hepsini bağışladı, mağfiret etti. Dört kişi kaldı. Hala kadir gecesinde bile kavan var ya. Ya var. Hala kadir gecesinde adam içki içen Şu saatte içki var. Ne yaptı işte Allah? Bir gece bari içme ya, bir gece ya. Yuturmuyor her. Şu Şi becesine adam var. İnsan biraz hürmet eder ya, hürmet imandandır, tazim imandandır ve utanır, hayal imandandır, hiç! Zaten bu gecede de içki içen şeyler, yani büyük korş memçie demeyin belki haram olduğuna inanıyorsa yine el-i biz, çizgi koruyalım, kafir diyemeyiz ama yani, pek Müslüman adam da Kadir Gecesi rivayet edilen bir gecede yani içki içmez ama yine de eri sünnetizdiniz İçiyor suyları ben dayanamıyorum arkadaş haram olduğunu biliyorum derse yine de kafir diyemiz tabiki o çizgiyi koyalım müdmin-u içki içmeye devam eden bu geceye kadar tevbe etmişse kabul bu gece kim tevbe etse kabul kapılar açık tevbe kapısı ardına kadar açık hangi günah olursa o. ancak hala devam ediyorsa içkiye devam eden tevbe etmemişse bu gece içmiyorsa bile bu gece içmiyorsa bile, Ramazan'da içmiyorsa bile bayramı zor bekliyor. Çıkar çıkmaz dalacak. Haa <gülüyor> böyle yok o devam ediyor demektir. Nasuh tevbesi bir daha yapmamaya asf etmektir. Yoksa Ramazan'ı atlatalım devam edecek düşüncesindekiler içkiye devam eden sınıfına girer. Ya şu mübarek adamlar sizin içinizde de vardır iki tek adamlar ben biliyorum. Vardır sizin içinizde de bu dinleyenlerden. Şu gece bir tevbe edin. Yoksa affolmayacaksınız bu gece. Affolmayacaksınız. Ben ne yapayım? Bir daha içmemeye tevbe edin Allah rızası için ya. Demi söylerim Allah'ımıza gidelim ya. Öleceğiz gideceğiz. Ve <gülüyor> ama ana babasına isyan edenler ana babasının meşru isteklerini yerine getirmeyen elinden geldiği halde Anan da sana der ki bana beş taş pırmanta alacaksın. Yüz milyar falan, Yani anacığım kusura bakma dersin. <gülüyor> e nereden bulacaksın yüz milyarı? Hırsızlık mı yapacaksın? Duydu kardeşim sen? Yani ananın babanın da meşru isteklerine meşru anlıyorsunuz. Uygun, senin ona gücün yeter. Böyle sakalını kes demeyecek. Sarık sarma demeyecek. Kızına çarşafı çıkart demeyecek. Medreseye gitme demeyecek. Anladın mı? İslam'a uygun istekler, beni şuraya götür. Teyzene götür, köye götür. Bunlar meşrudur. Gücüne göre, durumuna göre ama tabii hanım da diyor ki tatile götür. Kaldın anamla kara arasında mutlaka ibre hanımdan yana tabii ki. <gülüyor> Dönüyor. E çünkü de ki artık anama işim düşmüyor diyor yani ya çok işim düşüyor. <gülüyor> ama öyle de yapmamak lazım. Biraz da dengeyi korumak lazım. Ana babaya İsyan edenler, vakıflı rahim, suayı rahim, akraba ilişkisini kesenler, kezene alacan, halana alacan, efendim, akraba, yakın akraba, uzak akraba, irtibatı geçmeyecek, selam gönderecek efendim durumun varsa o fakirse fitre zekat düşüyorsun zekat göndereceğin, ancak ana babana zekat olmazsa kardeşine olur, teyze ne olur? Bunlar en evvel zekattı bu yakın akraba ile tabir seleyen. Çünkü o zaman hem salayın olur hem sadaka olur. Ve müşahinin akraba ile ilişkilerini, görüşmesini kesenler Allah'ın lanetine çarpılmıştır. Kadir gecesi olmaz Ve müşahinin bir de müşahin. Müşahin küs duran. Üç günden fazla bir müslümanla selamlaşmayan, gördüğü zaman yani gidip selam vermeyen, almayan bu da Mevla buyurur ki bunu affetmeyin barışana kadar. Bir de Ehl-i Sünnet dışı itikadı olan Şia mezhebi, Mutezile, Cebriye, Kaderiye, Mürciye, Müşebihe Saydasar, yetmiş iki fırka Ehl-i Sünnet inancından Kıl kadar ayrılan Karış, karış ayrılan Bu şey Yahudi Hristiyan cennete gelecek diye zaten Ne karışı ne kulacı Hep çıktı gitti zıvanı Dinden Dinler Beş vakit namaz üçtür diyen Allah ya Allah ya Resulallah hadislere <gülüyor> Hadisleri eden Peygamber sallallahu aleyhi bir şey helal edemez, haram edemez diyen haşa Nasıl edemez? Allah ona yetki vermiş Ne diyeyim ben Bunlar af olmaz Şianın çok büyük geç var Sahabeye buz edenler Sahabeyi sevmeyenler af olmaz Bir Müslümana Kirtlu'dan af olmazken Sahabe'ye kim tutar? Nasıl af olur? Aşağınamıza kim tutar? Hazreti Sıddık Ömer'i, Osman'ı, efendim hakaretle anan, onlara e, söyen, onlara kim tutar? Onları sevmeyen, Hazreti Muaviyeyi Allah'a kıymetli sahabidir. Bukhari'de bile duvarlar var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mazhar olmuş. Biz Rasulullah'ın sahabesi hepsini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emrettiği için seviyoruz. Kraldan beter kralcılığa rüzgün yok. Kainatın Efendisi sevin derken ben sevmiyorum. Niye? İşte Ehli Bey de şöyle yapmış, böyle yapmış. Onlar kendi aralarındaki sorunlardır. Hazreti Hasan Efendimiz halifeliği Hazreti Muaviye'yi kendi gönül rızasıyla teslim etmiştir. Tabii ki bazı istenmedik olaylar yaşanmıştır. Ama Hazreti Muaviye de kötü, fasık bir adam olsaydı haşa, e, Hazreti Hasan da ölürdü de ona halifeliği, ümmetin yetkisini vermezdi. Peygamberin torunu da o kadar korkak değil. Onun için bu meseleler çok önemli. Ne yazdı geçen Hayrettin Karaban Yeni Şevak'ta? muaviyi sevmem. Hocaların hocası. Al bir tane daha. Nasıl sevmesin sahabi? Ekve sahabi, sana beni sevin diyor Resulullah Teala. Sizin biriniz diyor bunda kadar altın verse onların yarı ölçeği buğdayla denk gelmez. Sahih hadis var. Sevilmek emrediliyor. Mesela sevmem. Ne demek sevmem ya? Vahim kâtibi ya, Rasûlullah kâtibi sallallahu aleyhi ve sellem, duasına mazhar olmuş. Allah'ım ailemül hesabı bilaz ya, sen ona hesap öğret, onu azaptan muhafaza et diye zua etmiş. Allah'ım mehdime ettimi, ettim. tirmiciyle geçiyor bu bariz, ona hidayet ver, onunla da, da başka insanları yolu al demiş. Oh. Bu kadar fetihlerin sahibi, bütün Rum diyarlarımız, bu Bizans topraklarımız, fetihler onunla başlamış. Ya yani, böyle bir an, ben onu sevmem, seni bu sevmemeyi, ya hakkın mı var, yetkin mi var sen? Nasıl sevmem? bir şey yok. Bu adamlar Kadir gecesi de olmaz. Çünkü sahabeye karşı kalbinde diyor sevmem diyor. Sevgisizlik var. Ama ne severim, ne söylerim Bu ne Böyle bir laf ol. Sevmiyorsan demek ki onu ikrah ediyorsun. ona nefret ediyorsun demek. Ne demek yani? Bir şey, iki, iki menzile arasında, bir menzile, iki durak arasında sen şimdi belediyeni koymadın, orda da bir durak mı koyuyorsun yani? Ya seviyorsun, ya sevmiyorsun. Sevmiyorum diyorsun, ondan sonra sövmem. E bir de söv bari. Bir de söv bari. Terbiyesizliğe bak ya. İslami gazete geçiliyorlar. yazdıkları yazılara bak ya. Sahabesiz sevmem diyorlar ya. Bir en büyük hoca derse millette sevmeyeceğim diyecek. Aman bak. Ne berat gecesi afolursunuz ne kadir gecesi afolursunuz. Sahabenin tamamını seviyoruz. Hazreti Vahşi'yi de seviyoruz. Çünkü Resulullah'ın sohbetinde bulundu. Ayetler onun hakkında nazil oldu. Hepsini seviyoruz. Hürmet ediyoruz. Saygıyla diyoruz. Tabi ki Hazreti Ali ve ehl-i Bekli onlardan çok daha fazla seviyoruz. Kat kat fazla seviyoruz. Kıyas edilmeyecek kadar çok seviyoruz. Ama bu Bekir, Ömer'i, Osman'ı da Hazreti Ali'den üstün görmüyorduk. O Her şeyin nesi var, sırası var. Bu sırayı gözetirsek ehli sünneti korumuş oluruz. Yoksa raydan çıkmış olur. Şimdi bu mübarek gece artık bu geceden sonra gelecek bayram gecesi, olduğu zaman o gece bahşiş gecesi, ikram gecesi Allah melekleri yayacak. Yani yine çıkacak tekrar. Bu sabah e, imsakta çıkacaklar. Bir daha ne zaman gelecekler? Bayram gecesi sabaha gelecekler. sokakların başında duracaklar. Alan yarattığı hük makhlukatın duyacağı bir avazla bağıracaklar. Ancak cinlerle insanlar duymaz, intihar olsun diye. Ya ümmet Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ey Muhammed ümmetleri, ukhrucu ileyin kerim nu'tun cezile ve a'kvaninden bir azrim keremli rabbimizin Bol bahşişler veren, büyük günahlara affeden Rabbinizin huzuruna çıkır. Bayram namazına çıkmak bizzat Allah'ımızın mekandan münezzeh olarak huzuruna çıkmak. Allah'ın huzuruna gidiyor. Bu normal namazlara benzemez. Musallaya gelindiği zaman eskiden tek yerde kılanlardı. Bütün millet musalla dediği cuma ve bayram tek yerde kılınırdı. Şimdi şehir çok milyonlarca hukuz tabi bu artık mümkün. Olmuyor. Herkes gittiği namazgahına çıktığı zaman Allah Teala meleklerine sorar: "Ma ceza vereceğim, ne ceza vereceğim?" İşçi işini bitirdiğince mükafatını olur. Melekler derler, "Sen bilirsin, bol bol verirsin. Biz ne diyelim ya Allah? Beyniyüşünük amalen. Ey meleklerim ben seni şahit ederim. İnni ve ceza Ramazan'ın orucunu tuttular, telavihlerini kıldılar, Kadir gecesini yad Bunların mükafatı, ne olsun, ne olsun? Günahlarının bağışlanması, affu muğfiret, bir de benim rızamın onlara helal edilmesi olsun. Ben onlardan razıyım. ne istiyorsun ya? Ebani Seluni, kullarım isteyin benden, İzim celal Hakkı için. Bugün bu toplantımızda ahiretiniz için ne isterseniz mutlaka vereyim. Dünyanız için ne isterseniz mutlaka sizin karınıza olana bakacağım. Külahlarınızı örteceğim, dost düşman huzurunda sizi rezil etmeyeceğim. kat ve Aff olarak davun çıkın gidin. Siz beni razı ettiniz, ben sizden razı geldim. Melekler bir sevinicek, bir sevinicek, bir bayram edecek. Meleklerin günahları yok, bir şeyler yok. Bir affolduk, bu bayram ediyorlar. Ramazan bayramında birkaç gece kaldı, gün kaldı. Melekler de bayram edecek. Neden? Biz affolduğumuz için. Bizim boyunlarımız cehennemden azat olacağı için inşallah. Biz de öyle üstüdan ediyoruz. Allah'ım her gece iftarda bir milyon azat var. Her cuma 24 saat saat başına bir milyon azat var. Son gece toptan bir o kadar azat var. Bu kadar milyonlar cehennemlik iken, bu Ramazan Hürmeti'ne Kadir Gecesi Hürmeti'ne affolulurken, biz mahrum olmayız inşallah. i̇nşallah. Rabbimizin keremine sığındık. Affına sığındık rızasına sığındık. Kurban olduğum Allah'ım bu kadar adamı affederken bizi de boş çevirmez. Amin. Biz dua ediyoruz. Güzel düşünüyoruz. Rabbimize itikat ediyoruz ve itimad ediyoruz ki bizi affedecek. Ya yani dua ederken inşallah dedi. Amin. Amin. Yani mesela bir insan dua ederken ya Rabbi beni affet inşallah. Allah bana şunu nasip etsin inşallah. Böyle demeyin. Çünkü hadis-i şerifte yasaklanmıştır. Ama çoğu hocalar bunu yanlış yapıyorlar ve kaçırıyorlar. Hep dualarında inşallah diyorlar. Dua inşallah demek yasaklanmıştır. Çünkü Ya Rabbi beni affet inşallah demek istersen affet, istersen affetme demek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki vel yazil fil mesele Dua yapan kesin istesin. Ya Rabbi beni mutlaka affet. Amin. Ya Rabbi bizi bu gece mutlaka affeyin. Mutlaka mağfire deyin. Mutlaka boynlarımızı cehennemden azam edin. Sevdiklerimizi de bu dağlar ayda. Amin. İslam etiş ya Rabbim. Bütün el-i sünneti helal söyle ya. Amin. Libya'da Keristade yetiş ya Rabbim. Amin. Keristade'de inşallah. Somali'ye yetiş ya Rabbim. Amin. Doğu Türkistan'a yetiş ya Rabbim. Amin. İçeristan, Afganistan'a yetiş ya. Pakistan'a yetiş ya Rabbim. Her sünnet her yerde kırılıyor yetiş ya Rabbim. Amin. Amin ya İşte dua vermiş. Orada ya Rabbi onlara yardım et inşallah. Olmaz. mutlaka bizim Rabbim affedecek. Böyle itikat edeceğiz. Hüsnü buna. Güzel düşüneceğiz. Allah da Rabbim Celle Cila zan, Ben kurumun, bana karşı olan zannının yanındayım. Beni nasıl düşünürse öyle bulacak. Biz de Kadir gecesine kavuştuğumuzu, Kadir gecesinde bulunduğumuzu, Kadir gecesini gafletle geçirmediğimizi ve Rabbimizden halk-ı mafirete olduğumuzu düşünüyoruz. Böyle bir hüsnü zannımız var. Rabbim zayi etmesin, Rabbim borç devirmesin. Amin. Şimdi efendim, namaz, e, sureye de bir mana verelim. Bismillahirrahmanirrahim. اِنَّا جَلَّوْ فِي kadri, الْقَدْرِ Biz Hz. Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirdik. وَمَا اَذْرَا كَمَا لَيْلَةُ kadri, Kadir Gecesi'nin hangi gece olduğunu sana ne bildirdi? Kimse bilemez ki. Şimdi ben bildiriyorum. لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ bir الْبِشَهْرِ Bir Kadir Gecesi, içinde kadın gecesi bulunmayan bin aydan hayırlı Yani eski ümmetten birisi 83 sene 4 ay itikama girse, hiç kadın görmese, adam görmese neyse kadınsa mesela. Hiç kıymet yok, dedikodu yok, haram yok, yalan yok. 83 sene 4 ay günahsız sırf ibadet çıkarsa bizim ümmetten bir garip da bir kadir gecesinin ibadetle gelse, onun bir kadir gecesi bunun bir ayından eşit bile olmaz, daha üstün olur. Çünkü Allah Teala ömürlerimizi kısa ettiği ecirlerimizi büyük etti. Bizim ümmetimiz ömrü kısa, sevabı fazla. Niye eski ümmetler altı yüz, sene yaşıyor? İdi. Çok ibadet çıkarttılar. Biz ahirette Fakir çıkmayalım inşallah. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetleri olarak zengin çıkalım diye Allah bize bu geceyi ikram etti ve ihsmet. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem geçmiş ümmetlerin amellerini gördü mana aleminde. Bakta 600 sene, 700 sene ibadet, 30 sene itikaba girmiş adam mağarada. 30 sene, sifitikka. Bizimkilerse on gece duramıyoruz. On gün, on gece. İki de çıkıyor bile. Arada da çıkıyor yani. Şadırvandan bir abdata soruyor mu? Şadırvanda oturmaya bile bir fırsat soruyor. <gülüyor> sen de havaya bakıyor. <gülüyor> Lahtesini al gir içeri sen de havaya bakıyorsun. İtikaftasın be. <gülüyor> 30 sene Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem baktı ki benim ümmetimin ömürleri çok kısa. 50-60 sene ortalama 60-70 arası gidici. <gülüyor> Ümmetimin hasat zamanı 60 ile 70 arası buyurdu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bekal bi ümmetiyab <gülüyor> lafus 70'i geçen az oldu. Ya Rabbi benim ümmetim bu kaç, 100 yaşayanların yaptığı amellere göre nasıl yetişecekler de bunları geçecekler? Cennete en önce bizi girer girecek ya. Cennete amel de giriliyor. Sıra amele göre. Rabbim de ne verdi? Bir Kadir Gecesi veriyorum binaydan kayırdı. Adam yaşasa 30 sene, 40 sene, bunu erdikten sonra hesap etsen 10 sene yaşadı. Ne var 10 senede? 10 Kadir Gecesi'ne denk gelse eder 10 binay. 10 binayda ne eder? Hemen hemen 800-900 sene. Evet, Nuh bu Peygamberlik süresi 950 sene. Tabi haşa Peygamberden Üstü'nü olamaz. Onu arada demiyorum. Ümmetini itibara alırsam. Demek ki şu ümmetten 10-20 sene Kadir gecesinde rastlayan eski ümmetlerin peygamberler dışında hepsini geçer mi? Geçer. geçer. geçer. Yani 10-20 de normal yani. Ben bile hesap etsem 30 seneyi geçti. Yani 30 Ramazan görmüşümdür. Bu dairelikten sonra 35 Ramazan görmüşümdür. Yani ki benim yaşım çok yok. Dolayısıyla yaşlılar bazı seksen tane kader gecesi görüyor. 50-60 tane kören var yani çok şu anda arasında bile vardır 70 yaşında 80 yaşında adam e Dolayısıyla ne büyük hazine bu. Böyle bir mübarek diyecek. Verildi bize İmam Mücahit radıyallahu anh anlatıyor. İsrail oğullarında bir adam vardı gece namaza başlardı ayakta kılar kılar kılar sabaha kadar. Sabah da mübarek uyuyacak zannedersin. Sabah da çıkardır, yavrularla cihada, kılıcı bir çıkardır, akşama kadar. 1000 ay böyle devam etti. 1000 ay, yani 80 sene, 4 Her Herkes de sabah kadar kılıyor, silah sattı. O ne gibi biliyor musun? Adamların ömrü 600-700 sene olunca, 83 sene onların yeni ergenlik çağı gibi oluyor. Yani bizim mesela 60-70 senelik ömürde, diyelim ki 15 yaşta 25 yaş arasında kadar kuvvetli dönemimiz, yani diyor ki والله hareket İşte bizim 15-25 arası neyse onun da 83 senesi o. Çünkü vücut olarak böyle gelişti. Bu mübarek zatı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anlatınca -e dediler ki vay, eskiler götürmüş bütün cevapları. Bir kalktık, sonra kalktık, sonra kalktık. Allah Teala ne indirdi? Kadir suresini. Ve la tukad bil Alın size bir kadir gecesi veriyorum, o mücahidin bin senelik gece kıyan gündüz cihadından eftar Ne büyük hazine ya! Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyan etti, Müslümanlar takip etti. <gülüyor> Allah yolunda bin ay silah kuşan cihat yapanlar Ali bin Ulver adıyla anlatıyor. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün İslam yollarından dört kişiden bahsetti, eski ümmetten. Allah Teala'ya 80 sene ibadet etmişler ama ibadet ederken göz açıp kapayacak kadar kirpik kapatacak kadar bile günah hiç yapmamışlar. Şimdi 80 sene ibadet edersin de arada hiç günah yapmamak meselesi var. Hiç arada günah yapmamış. Eyvani Aleyhisselam, Zekeriya Aleyhisselam, Hızır Aleyhisselam, Yuşa Aleyhisselam bu dördü 80 sene ibadet yapmış bir göz açıp kapayacak kadar günah yapmamış. Ne mübarek zatlar. Salavatullahi alâ nebiyyina ve aleyhi ve illak. <Sessizlik> sahabe şaşırdı kaldılar, hemen Cibriyâ geldi, Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ümmetin bu dört zatın, peygamberin 80 senelik ibadetine şaşırdılar. Tabii ki Allah senin ümmetini geri bırakmaz, sana da bir kadir gecesi verdi, Al inna İnne Anselnâvfî leyletî kadiri, 80 sen, sene sen, sen, günahsız ibadet yapmaktan daha hayırlı bir Kadir Gecesi'deki ibadet. O peygamberden üstü manasında değil, ibadet baktın bundan, ibadetin fazileti. O peygamberin ümmeti yapsaydı mesela, sen onu geçmiş olun. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bundan dolayı çok sevindir er. İşte on üçün neylekül kadir sayıbun inermiş ol. Senezzeül melâke. Bütün melekler gökten aşağı iner ve iner. Boşalırcasına ve Rûhû Cebrail Aleyhisselam da iner. Bir takım melekler var, öbür melekler de onları göremez. Sadece sadece Kadir gecesini görür. Onlar kerubiyun, Allah'ın nuruna kaldırmış melekler. Sadece Kadir gecesi bütün melekler onları ziyaret görürler. Onlar da iner bu gece. Ondan hiç öbür meleklere görünmüyor. Hiçbir işe karışmıyorlarsın. İbadet. Ruh da iner. Ruh diye bir melek de var ayrıyeten bir rivayette. Ama en kuvvetli bir ayet Cebrail Aleyhisselam'dır. Cebrail Aleyhisselam büyüklüğü zaten. Dinlere dersler. Fîhâ o gecede biz izni rabbi, Rab'lerinin izniyle, müsaadesiyle, emriyle, min kulli emri, her işi çözmek için. İşte ne diyor Berat gecesindeki nosyalar, Kadir gecesinde teslimat, bütün dualar bu gece yapılsın tutar inşallah ve bu mübarek gecede yapılan dualar Efendim, kaza ile kader ile başımıza geleceklerle de ilgilidir. Onun için bir beraat gecesinde, bir de kadir gecesinde bu iki gecede insan isteğini becerirse, duaları tutulursa bir sene bela görmez. Zerzeleler, harpler, geller, senden dünyada neler olacak? Alemlerde, feleklerde, gezegenlerde, burçlarda, hepsinin yönetimi için inerler melekler. Selamun iye, o gece selamdır, o gece selamdır, melekler selam verirler. Melekler Müslümanlar ziyaret ederler, birbirlerine selam verirler, Müslümanlara selam verirler. allah Teala meleklere selam verir. Selamun iye, hatta matla'u fejri, selamettir o gece. Ne dedim size işte, yıldız kaymaz, büyü işlemez, fela olmaz, hüsimet olmaz, felaket olmaz, büyük kasırgalar, yerler seriler, borcular, tutunamlar olmaz. Selamun diye. O gelir selam Hem Hep selamdır, hep selamdır. Hatta hoppa Gün doğana kadar imsak atıncaya kadar böylece tecelliler devam eder. Şimdi bu da Kadir Suresinin tefsiridir. Kadir Gecesi duaları Ramazan-ı Şerif Risalesi ben size başından beri alın diyorum, diyorum, şimdi de var. alınsınız bilmiyorum, var olabilir. Bakın bu dualarda 372 sayfa, 372 kadir gecesi dualım. Aşağınamızın duası, bunu okuyun inşallah. Ondan sonra afiyet istemek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah akşam afiyet istiyordu. Dünyada, ahirette, dinimde, dünyamda, dinimde ne demek? Dinimde afiyet demek, Allah inancıma zeval vermesin demek. İtikadıma şüphe vermesin de. Beladan benim imanımı korusun demek. Aynen. Bak şimdi bir iddia yapıcı diyorum, bir okrafak var, bir fetva verin kadere inanmak lazım, bir, sen de doğru dersin alın yazır diye bir şey yok. Dinin gitti. İmanına bela vurdu. Onun için yavru dinime afiyet, imanıma afiyet, dünyama afiyet, aileme afiyet, malıma afiyet. Aynen. Öyle ya. Bu dua çok önemlidir. 373. sayfede Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah akşam terk etmez. O la zikri, demi yaptığımız o zikir vardır. Ondan sonra efendim, bu mübarek gecenin faziletine ermek için o demin yaptığımız zikri hiçbir gece terk etmemek lazım. Özellikle bu gece, çoluk çocuk evde hemen herkese okuduğu 375. sayfede o tevhid zikri. bu Osman hazretlerinin bir duası vardır. Bu da burada zikredilmiştir. Vefatından birkaç gün sonra mana âlemde görüldü. Dünyada bu kadar amel yaptın. Evliyaullah kan zat. Hangisiyle faydalandın? Affını isterim duasıyla diyor diyorum. O da buradadır. Yani hayatta affını isterim. Ölürken affını isterim. Kabirde, neşirde, amel defterleri uçuşurken, kıyamette, hesap mizan kurulduğunda, sırattan geçerken mizanda, her halükarda affını isterim. Ya affım! Ey çok affedici Allah! Kendiciler bu duada 376'dadır. Bunlarla fikirlerine meşgul olalım inşallah. Şimdi 304. sayfada da ne var? Namazların tarifleri var. Bakalım. Zaten şey kararı kılacak ama diğer namazlardan kılmak Kadir Gecesi namazı. İndam'dan gelen rivayete göre Kadir Gecesi'nde iki rekat kılarsa ne güzel var? İki rekat. Her rekatta bir Fatiha, yedi İhlas okursa Bil Fatiha Selam verdikten sonra yetmiş kere ve derse Allah onu da anasını babasını da affetmeden yerinden kalkmaz Allah Teala cennete meleklerini gönderir ona ağaçlar dikerler köşkler ızmaklarını akıtırlar kendisi de cennetteki makamını bütün bu hazırlananları görmedikçe dünyadan çıkmaz bu hadis-i şerif buradadır 13'ün evet. e, bu namazın 2 rekat kılın Ebu i Seferkanti Hazretleri ruhul Tefsirinde de var Kadir Gediyesi'nin en az namazı 2 rekat ortası 100 rekat fazlası 1000 rekat siz 2 razısınız <gülüyor> her rekatın kıraatın ortası şimdi bir de şimdi en kısası 2 ama bir de bunun kıraatın ortası ne şimdi kıraatın ortası Fatiha'dan sonra bir inna zennem. bunu da ayrı kılın. Bak deminki ikiye ayrı kılın. Bir Fatiha? Yedi. O iki. Tamam. Peşinde onun ne var? Estağullahi ve kübüle O ayrı. Şimdi ayetten en az iki kılın. Yani on kılsanız daha iyi ama ondan yüz eder en azından. Yani on kılarsınız. Ama iki de olsa en az iki. Fatiha'dan sonra en az ne kıyacağım? En az. Bir inna zennem. üç kuruya Allah kıyacak. İki rekat tabi selam verilir. Efendim? Ee, selamın ardından Resulullah sallallahu aleyhi ve, sellem, aleyhi ve sellem Allahümme salli aleyhi ve sellem ve ala aliyyem sallallahu Arifan dergisinde de efendim kitap bulamayan veya efendim almayan alamayan da Arifan dergisinde de ben zannedersem yazmış mıyız acaba? He? Bu ayda var mı bu ay? Kadir Gecesi yok mu? Ha. Evet Ramazan'ı yazmışız iftarları falan da Kadir Gecesi yazılmamış tamam efendim Kadir gecesi namazları falan burada talim ettik. Ramazan-i istifade edin inşallah. Allah Teala kabule kain eylesin. Amin. Şimdi gelelim bakalım. Size bir kitap hazırladılar. bir Acayip. Bir. Nasıl bir şey bu? Tam şeyizlik ya. He? Acayip kitap bu. Burada da ne var biliyor musun? Bu ne ya? Ben de bilmiyorum da. Şey yapmışlar ama tabununuz kasi, bu da içinde, bu nasıl bir acayip bir şeydir biliyor musun? Şimdi sizin çoğunuz internetçi olmuşsunuz, o da bir şeyler var ya onlardan, peşine nokta korunmuş sır nokta.com, buraya eklerseniz bu bilgi bulursunuz diye yazmışlar. Korunmuş sır nokta Kom nokta kere onları ben bilmiyorum bu kadar bunu ilan ettim size bundan uzvasıdı bundan anlayın buru bir açtı rebe anlayayım da mı bu muana kadar ben ne okcular kurdelalar kesmeye alışmamışız biz. ne bu o bu da kümü ha bunu eve asmak için Ruska boynunu asmak için o da eve azmak için şimdi anlıyorum. Şimdi Arapçası bu tarafta, tabii Arapçası da var Arap'lar için. Ee, bu da Türkçedir. Bu nedir biliyor musunuz? 27 Şubat'ta çok sıkıntılı sürek olduğunda Buharalı Acelci de işte Efendi Hazretleri'ne getirdi bunu. Seyfi Katar Hizmi, Virt'tir bu ayetlerde. Efendi Hazretleri de bunu güzel bazılarına verdi, okutturdu. Ne belalar kalktı bu Virt sayesinde tabi o zaman. Bu kimindir? Ahmet Rufai Hazretleri'nindir. Seyyid Ahmet Rufahi duydunuz. Evet. Nasıl bir zattı? Onu buradan okuyun. Evvela Ahmet Rufahi Hazretleri'nin tanıtımı. O Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in elini evliya içinde kabrinden çıkan elini bir tek kim öptü? Evet. Bir tek Ahmet Rufahi. Abdülkadir Geylani oradaydı seyretti. Eli gördü. Hayat-ı Harani oradaydı. Gördü. Birçok Şeyh Aslan Şam'da yatan Dimeşki, gördü. Çok veli gördü ama bir tek öpmek kime nasip oldu? Seyyid Ahmet el-Rifa'i. Vallahi Allahü Teala. Burada, efendim, bunların faziletlerini görürsünüz. Ondan himmet istemek için. Mesela bir dana düştünüz, bir sıkıntınız var. Ahmet Mufahi Hazretleri yetişsin gelsin senin işi, Çözsün istiyorsun. Yedinci sayfada bir beyt var. Bunu okuyorsun, ne yapacağını yazıyor burada. Bir de bakarsın, iş bitti. Çok zor işler biter ama ha. Çok büyük işi bitirir yani. Ahmet <gülüyor> Hazretleri, biliyorsun, onun ürünlerinde bile kerametleri hala devam ediyor. Şişi sokarlar, silahı atarlar, kılıcı keserler, kan bile çıkmaz. Çünkü Alakar Efendi babamız buyurdu ki, Şehitlerinin kerametidir ama müritlerine intikal etmiştir. Kendisi şu anda iyi almasa bile oradan eli olan da oluyormuş. Anladın mı? Bizde kıymet batırsan bas bas bağırırsın yani. <gülüyor> şimdi Ahmet Rufay şimdi o bir şehitlerinin kerameti, o mübarek onun dua etmiş. Mevla vermiş onu. Allah. Burada çok güzel himmet duaları var. E, efendim, iki tane var burada. Ondan sonra Ahmet Ruf Hazretleri diyor ki, bu, bu bir din tamamı Kur'an'dır. İçinde ayet olmayan hiçbir şey yok. Ama ayetlerin sıraları acayip değişik. En sondaki, en başta, en baştaki ortada, ortadaki başka, baştaki sonda bir kişinin aklı etmez, o ayetten o ayet nasıl birleştirmiş mübarek Diyor ki, ben diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve gördüm, harf harf, hep Resulullah'tan öğrendim, keskin kılıç adını verdim, Arafat'ta Hızır Aleyhisselam'la görüştüm, ona da okunu arz ettim, o da tasdik etti ve dedi ki ''Hüvesse rullu'la zurbettir rullu'la bu gizli bir sırdır, korunmuş sırdır, saklı bir incidir.'' Cehdim Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana dedi ve müjdeledi ki ''Kim ihlasla bunu okumaya devam ederse, kimse onu alçak edemez, kimse ona galip gelemez, kimse onu rezil edemez. Allah'ın havlu kuvvetiyle dünyada arzu hiçbir darlık ve rezillik Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bunu kim rivayet etti? Bunları yazdık. Faziletlerini yazdık. Faziletlerinden kısaca söyleyelim. Herhangi bir istek, hacet için ne niyetle okunursa Allah'ın izniyle o kişinin isteğini gerçekleşeceğinden şüphe bulunmamaktadır. Yalnız bazı şartları var. Başta bir estağfurullah çekiyorsun, yüz kere la ila Bunu her gün okuyamayan, haftada bir de olabilir. Bir de başına bir sıkıntı gelir, o sıkıntını da okuyabilir. Şimdi, İtikam üzere her gün okuyan, Sabah veya akşam, veya günde bir kere okuyan, Yardımsız kalmaz, mağlup olmaz, Her türlü kötülükler Allah'ın ima eder, Bir heybet ve azamet kendisine verilir ki, Herkes onu kabul eder ve saymak zorunda kalır. Koyun sürüsü içinde okunsa, Sürünün çobanı olmasa bile kumdun sürüden bir şey kapamaz. İhlas ile su üzerine yedi kere okunsa, sara gibi hastalıklara müptela olan kişi, yüzü ve bedeni o su ile ovalansa hasta ayılır ve şifaya bulunur. Bir kafire içinde okunsa Allah o kervanı bütün eşkıyadan muhafaza eder. Mesela uçakta okudun, Allah o uçağın bir şey olmaz. Hani böyle kalim ataklar var uçağa binemiyor. Yani adam diyor uçağa binerim ama inemem diyor yani. K çarpı tutusunda ölüyor adam. Böyle çok korkanlar var. Hap alıyorlar kalem sakinleştiriyor. Hiç yüzüm yok. As bu hiçbiri <gülüyor> oku. <gülüyor> i̇şte okuyabilse tam çarpıldı da. <gülüyor> Efendim hiçbir bir şartlarda uyarak başka birinin niyetine okusa onun niyeti de hasıl olur. Yani ben senin niyetine de okuyabiliyorum. Bir evde asılı bulunursa oraya hırsız giremez ve o ev yanmaz. İşte o asılı deli bu. İçinden çıkıyor Üzerinde taşıyan kişiye hiçbir hilekarın hilesi işlemez ve cin şeytan gibi büyük gibi sihir gibi afet yanına yanaşamaz yanına <gülüyor> tabi kitaptan da okumanız için Evliyaullah diyor çok büyük bereketleri var kim üzerinde taşırsa veya okursa okuyamıyorsa taşırsa bütün kaptanları kaptan kurtulur akılların alamayacağı kadar yüksek bakanlara erişir efendim Allah dostları, bu hizmet devam edenler neler bulmuşlar? Şimdi onlar hakkında da bazı rivayetler var. Ahmet Ruhay Hazretleri'nin bu cevheri, bu mücevheri, bu faziletli amelini. Burada onları da siz okuyun, Allah'ın yardımına nâin olan veliler. İmam Sefir Hazretleri diyor ki, bu büyük zattır, kitabı da var, siyerde. Buna devam ediyorum diyor. Halep'in doğusunda bir kafileyle birlikte yolculuğa çıktık. Eşkıya, her taraftan kafileyi kuşattık. Baktım bir sarıldık diyor başka çare yok. Hemen ben diyor okumaya başladım. Hiçbir ortada sebep yokken eşkıyanın atları bizim kafileyi terk edip başka tarafa yönelmeye başladılar. Hiç sebep yok. Baktım durup dururken adam gitti diyor. Hem de bizi çevirmiş diyor. Yine bir Aktu Ab Kaysali Hazretleri diyor bir hükümdar efendim, beni öldüreceğine dair yemin etmiş beni yakalayacak tam diyor yakaladı hiç diyor bir şey yok geldi ve beni kötü yanıma yanına uzat elini öpeyim dedi diyor. ama diyor ben yolda bunu okumaya başladım ya dediler, ya seni öldürecekti niye işlerden değişti ben bilmem dedi bana diyor, ikramlar da yaptı diyor ben diyor sana çok kızgındım ama seni görünce diyor içime bir hal geldi diyor sana hürmet etmem icap etti diyor bir sebep yok Sebep bu bir şerif. Burada birçok alimler, bu husuttaki rahatlerini yazıyorlar. Bir tane şunu anlatalım, Abdüsselam ve Pülhali'ni bu hicbin kıraatına devam ettim diyor. Küçük Ali ağanın oğluna borcum vardı diyor. Bunlar eski zaman. Hiç ödeme imkanım kalmadı. Rezil olacağım, e, bu durumda Allah dostlarından birine gittim. Dedim Germani Hazretleri durun böyle böyle, ben rezil olacağım, piyasada bir cibarımız var ama ben bunu ödemeyeceğim. Gün geldi, dedi ki evlamım gizli bir hazine vardı, çıkarttı bu dildi bana verdi, bunu okumaya devam ettim. Ben de şartlarına rahat ederek buna devam ettim, bir hafta geçmedi, alacak alacaklı kişi geldi, dedi ki, ben dedi sana, senin bana olan borcunu helal ettim, bir de kese getirdi, Alacağın miktarı da burada altın var. Bunu da sana hediye ettim. Dedim vallahi ben bunu kabul etmem neden? Sebebini söyleyeceksin. Dedi vallahi bir sebebini bilmiyorum. Rasulullah rüyama geldi. Sallallahu dedi ki bana sen zenginsin. Bu adam fakir. Benim hatırım için buna borcu bağışla dedi. Bu bir de okuduğun için diyor. Başka bir şey yok. Hepinizin borcunuz var, arzunuz var, sıkıntınız var, korktuklarınız var. Muhammed derciye veriyor, Fahsi Hazretleri İbn-i diye bir adamın kendisine zarar vereceğinden korktuğu için günlerce buna başladı, o kumaya devam etti. Bir de bir gece bir arasında Seyyil Ahmet'le Rufa'yı gördü. Dedi ki, Hadis Muhammed uzatın. Ya Şeyh Muhammed, mütteriflik, amenekallah ve İbn-i Rüstem. Dedi, ayaklarını rahat uzat, yatabilirsin, Allah seni İbn-i kurtardı. Bir uyandım diyor sabah bile baktım deliler bağırıyor. İimdi Rüstem Aile ötmüş. <gülüyor> Ahmed Efendi keskin kılıç gibidir. Bu bir hep ayetlerden ibarettir. Ona göre okunacak sayfası efendim onu da size şey söyleyelim. Onda şimdi bunu okuyorsun ayetleri okuyorsun okuyorsun kırmızı yere geliyorsun. Bu kırmızı yere geldiği zaman orada sayı var. Tekrar ediyorsun. O sayıda ne diyor? O sayıda dün bu işi Türkçe tarafından okuyun. Türkçe tarafı neredeymiş bakalım. Orada dün düşmanlarımız bize asla ulaşamazlar. Ne bizzat kendileri ulaşabilirler ne de bir vasıtayla ulaşabilirler. Düşmanlarımız bize ne bizzat ulaşabilirler ne de aracıyla ulaşabilirler. Böyle diyor. Bu İbrahim Aleyhisselam'ın ateşin selamet olması, bütün peygamberlerin kurtulması hepsi burada, hepsi. Bütün ayetleri toplamış. Seçir okuyacağınız sayfa Türkçe 35. Yalnız biraz şartları var. Onları okuyun. Yani abdestli olacak, iki rekat kılacak. Peşine yüzde halal dolası bir şeyler var. Onları yaparsın. Elhamdülillah, fatihadan başlıyor, böyle gidiyor. Şimdi buraya geldiğiniz zaman yazıyor bir kere. Bu kırmızı yer bir kere. Altta tekrar iki kere diyor kırmızı yer iki kere. Sonuna kadar on kere çıkıyor. Üç kere, dört kere. Ayetler birer kere okunuyor. O kırmızı duaya geldi mi? Düşmanlarımız bize asla ulaşamazlar. Ne bizzat ne de hastayla. Onların bize hiçbir halükkanlar kötülük ulaştırmaya, gücü kuvveti yoktur. Buna devam edelim. Şimdi şey, ben biraz vakti dar bir adamım. İşi çok bir adamım. Çok da kitaplar yazıyorum. Size de hizmetler ediyorum. Tefsir çalışıyoruz. Benim niyetime Allah rızası için okuyanlarımız olursa çok dua ederim yani en az iki iki kişi de benim niyetimi okusun hiç o haftada bir okuyanlar olsun inşallah düşmanımız çoktur Allah bize ulaştırmasın Amin. Allah onlara kuvvet onlarda bırakmasın hiç ve dış çok düşmanımız vardı size de biz bu kitabı hazırladık çok faydalar göreceksiniz kadınınız erkeğiniz ne zalimlerden kurtulacaksınız ne borçlardan kurtulacaksınız Allah'ın ayetleri evliyanın himmetleri bereketiyle inşallah amel edin benim niyetime de biriniz okursanız çok makbule geçer. Allah razı olsun. Ben arada okuyabiliyorum da sıralı okuyabiliyorum. Vaktimiz olmadığından. Şimdi bu böyle bir kapaklı şekilde korunmuş sır olarak sizlere takdim ediliyor. Allah Teala amele muvaffak eyleye. Amin. Abi şimdi dualarımızı yapalım. E, dualarımızdan sonra namaza kalkmadan evvel bir istişare yapacağız. Şey Amin. Rabbil Ya ya Ya ya Ya ya Ya Allahümme izle alna albiyyela Muhammeden sallallahu te'ala aleyhi ve selleme maa ve ehlühü, Allahümme izle alna ruhu ruhina ve hânina ala dâliha اللهم إنا نسألك الجنة و نعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الرضا و الجنة نعوذ بك من شخطك يا النار اللهم إنا نسألك الجنة اللهم صل رب الى ان صلى محمد نعوذ بك من النار و من الشر الى ان صلى محمد اللهم نسألك خيما شالكم نبيكم محمد صلى الله عليه اللهم لا من الله منا نزلكم من o لا la tujfülü بعد bədî zehdeten a bənâmle dik rahmeten, inna kânt albehâ. O bana iflânâ veli xwânı lâdî yebâqûna bil iman. O bana tujâlî fü lübna zillâ lâdîna man rubnâ inka rûşu râhib. O bana ileyketeknâ veli kân bân veli ya Rahman Ya Rahim Ya Rahman Ya Rahim Ya Rahman Ya mübarek eyle. Amin. Bütün bereketlerine, feyizlerine, rahmetlerine mazhar eyle ya. Amin. Bütün ecellilerine mazhar eyle ya. Amin. Melek-i kerem hazratlarının ziyaretleriyle, musafaha ile ve teslimleriyle selam tarilim eyle ya. Amin. Fazıl geleminle ya Rabbi'l alemin, Cibril'e, Emine'le görüşmek nasip eyle ya Rabbi. Onunla bizim yanımıza gelip selam vermesi nasip eyle ya Rabbi. Amin. O saatimize hissettir ya Rabbi, affettir ya Rabbi. Amin. O saatimiz seccab dualar ifsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi'l alemin ve ya fayru'l nasuriyin ve ya fayru'l fatihin ya Rabbi. Maddi manevi sıkıntılar içindeyiz. Kirli kapılar arkasındayız, her taraftan bir kukuşuz, bunalımlardayız. Sen Fatih-i şu mübarek gece bu darlıktan bizi çıkar Ya Rabbi. Tüm kapılarını aç bize Ya Rabbi. Ay. Bütün ekvabın müfettih-i sensin, hayırlı kapılar bize fetheyle Ya Rabbi. Ay. Tüm şerleri, nazarları, sihirleri, büyüleri, gözleri, hasetleri, fesatları, hakkımızdaki sülhî, hileleri, hud'alleri, desiseleri, bütün mekirleri, gadirleri bizden Deh hayre ya Rabbi. Amin. Sağ Çevir ya, ya Yanaştırma bize ya Ulaştırma bize ya Rabbi. Amin. Koruma nal bize ya, bize ya Amin. Sen Fazlü Kerem'inle Hafız ism bir Hafız ism-i celali hürmetine hep böyle muhafaza eyle ya Ailemizi de, çocuklarımızı da, sevdiklerimizi de, eş dostlarımızı da, kardeşlerimizi de bin yılın muhafaza ile ya sen Fadrı Kerem ile Ya Rabbi Suriye'deki Ehl-i yardım eyle Ya Rabbi. Amin. Acil Ya Rabbi başlarındaki beladan onları kurtar Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi Kaddafi'nin başına gelenden beterini onların da onlara zulmedenlere de tattır Ya Rabbi. Amin. Sen Fadrı Kerem'inle bu zalimleri, bu hainleri, bu Ehl-i kanına girenleri kahveyle Ya Rabbi. Ya Rabbi. Bunlara destek olan, yardım eden Ehl-i Sünnet'e karşı Ehl-i Sünnet ve Cemaat'a karşı bunları teyit eden, destekleyenleri de helak eyle ya Rabbi. Gahr eyle, mahve eyle ya Rabbi. Ya Rabbel alemin, Yemen'den fasa kadar, Ya Rabbel alemin, bütün İslam coğrafyasında huzur, sükûnet, çekinet, İslami bir hüdriyet, Kur'ani bir düzen ve Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen bir emniyet ve güvence ihsan eyle ya Rabbi. Sefazü ben Emre ve İslam vatanından, iş savaştan, savaştan muhafaza eyle. Askerimiz, polisimiz bizi korudukları gibi onlara hibâye eyle ya. Ay. Askere çok hayırlı, güzel taktikler seni öğret ya Allah. Polisine muvaffakiyetler ikram eyle ya. Ay. Bütün bu hırsızlıkları, yolsuzlukları, soysuzlukları, terörü, bütün eşkıyalıkları, cinayetleri durdurmalarına muvaffak eyle ya Allah. Muhaffak eyle ya Ay. Suçluları yakalamalarına muvaffak eyle ya sırada onlara yönelilecek şeylerden onları muhafaza eyle ya Ay. Yavrum sen Fazıl Kerem ile ehli i Sünnet ve Cevaati vatanımızda, İslam vatanlarımızla halip eyle ya, hali eyle yavrum, hüfe eyle yavrum, sana emanet, imanlarımız sana emanet, Allah'ım abdestlerimiz, namazlarımız sen muhafaza eyle ya, Ay. bize cevap şevap istikamet nasip eyle ya, Ay. kalplerimizin kay kaymasından, ayaklarımızın kaymasından bizi muhafaza eyle ya, Ay. borçlarımıza hayırlı edalar bu gece takdir eyle ya, Ay. işsizlerimize hayırlı işler takdir eyle ya. Ay. Dedikalar hayırlı işler takdire ile ya. Amin. Rızıkdar olanlara hayırlı geniş rızıklar takdire ile ya. Amin. Korku olanlara ya Rabbi acil kolaylıklar beklemedikleri yerden sebepler takdire ile ya. Amin. Sen vazgeçerimle ya Rabbi korkucundan yalana faizle rüşvete düşmekten muhafaza ile ya. Amin. Ya Rabbi gıybet dediği o deyimci en sevmediğin işler bizim dilimiz bunları çokça işler. Sen Fazıl Kerem'inle bu dilimizi haramlardan muhafaza edelim, Gözümüzü kulağımızı muhafaza edelim. Yavrum bedelimize afiyetler ifşa edin. Gözümüze kulağımıza afiyetler ifşa edin. Örünceye kadar huzurlarımızdan bizi istifade eylemeye Allah'a Allah'ım elden ayaktan düşürme. Yavrum kimselere muhtaç etme. yarab secdeden mahrum etme. Allah'ım ölünceye kadar secde edebilmek nasıl? Yavrum cabilere, cemaatlere gidebilmek nasip nasıl? Allah cemaattan ayağımızı kesme. Yarabu. Ya Rabbi bu halkın kalpleri, gönülleri senin elindedir. Ya Rabbi sen onları hakka çevir ya Rabbi. Amin. Hidayete çevir ya Rabb. Sohbetlere Amin. döndür ya Rabb. Amin. Ehlisinden döndür ya Rabb. Amin. ehlinden muhafaza ele ya Rabb. Vatolun mumunu söndür ya Rabb. Bu milleti onlara inandırma, mültefit kılma ya Rabbel Alemi. Amin. Ve ya hayrun nasurin Hastalıklarımız var içimizde, hastalarımız var içimizde. Hepimize, dua açacağı hastalarımıza, acil şifalar eşşan. Bu gecede devamlı takdir eyle yavrum. Güç kuvvet eşşan eyle yavrum. Sevgili Efendi Hazretlerimize hayırlı uzun ömürler, bütününe bereketler eşşan et. Başımıza elektrisi teşvik etme. Yokluğunu gösterme. Handelinde seni, sülükümüzün itmanını eşşan eyle. Ay. Sevinçini artır yavrum, selamını artır yavrum, şunurunu artır yavrum, kuvvetlerini artır yavrum. Bütün güçlerini, kuvvetlerini kat kat müzdad eyle. ya. yavrum. Bize, bu diline yaptığı hizmetlere karşılık dünyada akıbette kendisine fetheteceli ihsan ile. Ve ya Allahü Alem tarafımızdan ve bütün ümmet tarafından çok hayırlarla mükafatlandırıya Allahü Alem Allah. veya kıyılarında. Biz okulun hocalarımıza Rasul Hocamız burdadır. Onlara bütün ya Rabbi bizi emeği olanlara da ya Rabbi babalarımıza da ya Rabbi hayırlı uzun ömürler, sağlık afiyetler, ömürlerine bereketler. Allah. Ya Rabbi ihsan eyle, dünyada, ahirette, afiyetler, ihsan eyle. Saygın mutlularına naile eyle, umutlarına naile eyle, ya Rabbi'l Alem ve ya Rabbi'l-Nasir'in ve ya Rabbi'l-Fatiha'in. Kumbarek edin, affını istiyoruz, ikram eyle, sen affını seversin affeyle, ahiret eyle, azat eyle ve Rab'l-Nasir'in Rab ihsan eyle, buyurun. Allahümme, Allahümme. inneke hafûn yuhibbul afve. Tağboğanı, Allahümme, İnneka, Afun, Kerimun, Yüpübül, Afve, Allahümme, İnneka, Afun, Kerimun. Yürek bul affı, bağırın ne? Ya Rabbi, affeyle. ya Rabbi, ya Rabbi, Allah aziz yurdumuzdan, bak şey ya Rabbi, beladan kurtar ya Rabbi, ya Rabbi korkuyoruz başımıza ne bela gelecek? Sabah akşam dertliyoruz, düşünüyoruz düşmanlardan, hastalıklardan, ya Rabbi eşten dosttan uzaktan yakından hiçbir bela vurdurma bize ya Rabbi, sen fazlûgöremiyle dinimize imanımıza kusur ibet vurdurma ya Rabbi, Allah. Allah. Allah. Allah. belamızın dinimize vurdurma ya Rabbi. İnancımızı bozdurma ya Rabbi. Şüphelendirme ya Rabbi. Resmeselere mübkela etme ya Rabbi. Ahireti görür gibi iman nasip eyle ya Rabbi. Amin ya Rabbi ve ya hayrun nasri ve ya hayrun Fatihin. Sen dinimize, dünyamıza afiyet ver ya Rabbi. Malımıza, canımıza afiyet ver ya Rabbi. Çolumuzu çocuğumuza afiyet ver ya Rabbi. Ayıplarımızı ört ya Rabbi. Çolukluklarımıza emin eyle ya Rabbi. Metkinden emin etme ya Rabbi. Perdenimizden ya Rabbi yırtma ya Rabbi. Perdeni üzerimizden çekme ya Rabbi. Ya Rabbi üstümüzden, altımızdan, sağımızdan, solumuzdan önümüzden ardımızdan, gelecek tüm belalardan muhafaza eyle ya. Yarab altı ayağımızın altından yere batılmaktan azametine sığınırız muhafaza eyle ya. İlimle cengile ya. İlimle tesin eyle ya. Takvayla mükellef eyle ya. Afiyetle bizi tecmil eyle ya. Nezih eyle ya Rabb'im. Fazl-ı ilminle nâsîb eyle. Selamünaleyküm diyoruz Efendi. Ya Rabbi huşu eden kalp nasip eyle, takba sahibi kalp nasip senden sakinan haramlardan kaçan kalp nasip eyle. Kalplerini facir kâfir şefîm et vakt eyleme ya Rabbi'l alem. Ve ya Rabbi'l afiyetin devamını istiyoruz efsaneyi, tamamını istiyoruz efsaneyle. Aylin. Ya Rabbi, afiyete şükretmeyi bize nasip eyle. Aylin. Ya Rabbi, insanlara muhtaç ırtmaktan muhafaza eyle. Aylin. Ya Rabbi, alemini, ve ya Rabbi'l ne günahlarımız var, Senden af istiyoruz. Ya Rabbi sana karşı çok ayıp ettik, çok kusur ettik, bilerek ettik, bilmeyerek ettik, kasten, kapan, büyük küçük ne günahlar ettiyse ettik, hiçbirinden de memnun değiliz ya Rabbi, bizi pişman eyle ya Rabbi, Amin. bir daha dönmekten muhafızayla ya Rabbi, Amin. dönmemeye azmetmeyi nasip eyle ya Mağfiretini talep ediyoruz boş çevirme ya. Amin. Meleklerin istiğfarına hileyle ya. Amin. Benim bütün meleklerimizi istiğfar ettir ya. Amin. Dualarımızı amin dedirtir ya. Amin. Allah'ım onların aminleriyle kabul amin. eyle ya Rabbel âlemin. Amin ya Rabb. Fazl kerem ile ya Rabbel Hem kendimiz için hem sevdiklerimiz, çocuk çocuklarımız, hocalarımız, şirketlerimiz ve bütün bir hakkı olanlar için sen fazlukeninle Habibin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ne hayırlar istediyse hepsini istiyoruz nasip eyle ya O hangi şerlerden sana sığındıysa hepsinden sana sığınıyoruz muhafaza eyle Yardım istenecek ancak sensin. Muratlarımıza erdirecek ancak sensin. Senin her kuvvetin yardımın olmadan biz dua da edemeyiz, amin de diyemeyiz. Madem ettirdi kabul eyle ya Dua kapısını açtığın, kapın kapısını açarım buyuruyorsun. Fatih Kerem'i netice dua nasip ettin. Biz de üstü ediyoruz ki mutlaka kabul ettin. Sen bizi boş çevirme ya Rabbi. İstiyoruz ya Rabbi. Dilencilerin kapına geldik ya Rabbi. Fakirlerin, miskinlerin kapına geldik ya Rabbi. Herkes ısrarla isteyenleri kapısından kovar. Ancak sen ısrarla isteyenleri severim buyuruyorsun ya Rabbel alemin. İnsanlar ne kadar zengin cömert dostlar, birkaç kere istenseler kızarlar. Sen istemeyene kızıyorsun ya Rabbel alemin. Fazl görevinle dilenciliğinden ayırma ya Rab. ayırma ya Ayy. Mahrum etme ya Namazdan secdeleri ayırma istiyorsan ayırma ya Rab. Sen... Dünya kelamı çok konuşmaktan bizi muhafazayın. Gebecilik halini bizden al ya. Amin. Boş sözlerin, boş işlerinden bizi uzak eyle ya. Dünya ahiretinde yaramayan işler hayatımızdan çıkar ya. Eğlence sevgilerini kalplerinizden ifhaz ya. Amin. İbadet daha sevgi, zikir, aşkını muhabbetin kalplerinizden ithal eyle ya. Amin. Amin, kendilerine abicihiminden azat eyle. Ya Rabbi bize affınla muamele eyle. Hayatımızda da ölürken de bize affınla muamele eyle. Tabirde de lütfunla muamele eyle. Haşerde de, sınatta da, mizatta da, kerebinle muamele eyle. Her yerde affına muhtaçız ya Rabbi. Cennette bile affınla muamele eyle. Lütfunla muamele eyle ya Rabbi. Kendimize güvendirme ya Rabbi. Kendimizden bildirme ya Rabbi. Bizi kendimiz kendi nazarımızda en hakir ya Rabbi. Kulların nazarında heybette eyleyelim. Kendi gözümüzde hakkı eyleyelim. Kibirden kurudan ucuktan muhafaza eyleyelim. Neyimiz var hepsi sendendir. Neyimizi beğeneceğiz. Bizi kendimizi beğendirtme ya Rabbi. Kullarımı kıskandırtma ya Rabbi. Ya Rabbi hasedi kalbimizden sök çıkar at ya Rabbi. Kimleri nefret verip at ya Rabbi. Ailelerimizle bizi ya Rabbi hayal ve sulh üzere yaşayıp ölmek nafzıyı beyle. Aile huzurlarımızı temin eyle Ay. ve daim eyle. Amin. Evlerimizde, ocaklarımızda İslam huzuru, Kur'an, sünnet huzuru, zikir bereketleri efsane ile. Bu filmlerin, tiyatroların, magazinlerin, eğlencelerin verdiği fitne kasat ve uğursuzlukları evlerimizden rak ile ya Evlerimiz Evlerimizi İslam'ın, sahabenin huzuruyla, onların aile üzeriyle yaşat ya Rabbi. Ve yapıverenler sizinle, ana babalarınızı asf eyle, bizden razı eyle. Erfati, hukuku bizden razı eyle. Amin. Kulaklarından üzerimize sevkat edenler varsa bize onları hatırlat ya. Rabbi. Kulaklarını ödemeye muhafaza eyle. Ödemeden öldürme bizi ya. Rabbi. İmkanlar ver bize ödettir ya. Rabbi. Sahiplerini bulamayacaksa onlar adına o hayırları ifraş etmemizi nasip eyle. Amin. Ya Rabbel alemin ahirete çıktığımızda ne kadar kasım, ee, hak sahipleri var ise hepsini tarafımızdan razı eyle yavrum. İstediğini razı edersin yavrum. Razı ettirirsin yavrum. Bizi kimseyle mahşerde muhatap etme yavrum. Onlar bunlar orada cidişmekten kulaklarında bizi muhafaza et Allah'ım ilk yavrum sıratı şimşek gibi geçir yavrum. Yavrum sen fazla görevde kabildiğinde suale cevabımızı kolay eyle yavrum. Nasal eyle yavrum. Bakın ilk gecemizi mübarek et sonrasını daha mübarek et Cennet mahçesi eyle yavrum. Huzur üzere çıkmak nasıl öyle? 2 günecik Kelime-i şahadetle buyurun. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bu bu şahadeti okuyarak ölmek nasıl Okuyarak dirilmek nasıl Okuyarak cennete girmek nasıl öyle? Amin. Bu bizi asla ayırmayın. Amin. Ehlinde Ayrıma ya, Kendi sünnetten ayrıma ya. Amin. Muhammed Mustafa Ana Allah'ta ya, Salallahu Aleyhi Sellem'in hürmetine rica affeyle, sevgininin bahşiğine bir ceza affeyle. Ne olur azadeyle ya? Hiçbirde bir betbat bırakma ya. Şapî mahrum çıkartma ya. Geçki çıkartma ya. Hatta çıkartma ya. Sapuk iddia etten mahrum çıkartma ya. Amin. Hepimizi iddia ederek, affederek mağfiret ederek, kayıplarımızı yadı ederek. Ya Rabbi alacaklarımızı iade edene, Amin. bütün haydi dualarımızı kabul edene, Amin. sen fazla kere bile buradan dağılmayı aslıyım eyle. Amin. Ya Rabbi toplantımızı mübarek eyle, Amin. dağılmamızı mübarek eyle, Amin. masum eyle, günahsız eyle, mağfur eyle, merhum eyle. Amin. Ya Rabbi ver hâle bilmeyâf ve yâhânâsı. İçimizi dışımızı nur eyle, Amin. bizleri nura zarf eyle, Kur'an'ın nuruyla kalplerimizi pür nur eyle, zikrininden, Dilimizi yaş eyle. Ay. Ölürken de kalplerimiz, dillerimiz, zikirle yaş olarak ölmekten fıyır eyle. Ay. Sen bizi kahretle ölmekten muhafaza. Ay. Hansızın ölmekten muhafaza. Devresiz ölmekten muhafaza. Kulaklarıyla ölmekten muhafaza. Doğumun altı. Bu gece ümmetine, şu cemaat bereketine, kokunan ahet halisler ümmetine, tüm nemci fazil görevine, şahit kullarına, bahtiyar kullarına ilhak eyle. Ay. Bu gece dahi olmayacak şakir kullarından olmaktan bizi muhafaza et. Ay. İçkiye müptelak olanlara da tevbe nasıydı. Ay. Ana babalarına işaret edenlere tevbe nasıydı. Ay. Eri sünnet dışı fırkaları hidayet eyle, Eri sünneti döndür yalın. Sıla-yı biraz gevşekliğimiz var, akraba aile ilişkilerimizi sağlam eyle, kuvvetli eyle, bizi buna eyle, akraba teâlü arayıp sormak nasip eyle, imkanlarımızı ziyade eyle, akülen elinden tuttur bize yahu, bizim elimizden de sen tut, yarabbi ya! Rabbi Rabbi. Veya kıyırın nasırı, veya kıyırın fathı. Allahu cüla ala على muhammedu ala cina muhammed. Salatem dujinab ya tüm yahvalar ve afad, tefutilen ab ya tüm yararlar, tutzahirin ab ya tüm yararlar, tefrunab ya nika ala darajat, belrunab ya fucalıyat, tüm Somaliyye bütün kurak Afrika topraklarına ve susuzluk çeken bütün topraklarına her yer senin mülkündür. Acil rahmet eyle ya Rabbi. Yağmurlarını yağdır ya Rabbi. Hayırlı bereketli rahmetler ihsan eyle ya Rabbi. İstanbul'umuza da vatanımıza da hayırlı bereketli yağmurlar ihsan eyle ya Rabbi. Az görevinde bizi sula ya Rabbi. Habibin ümmetine rahmet eyle sula ya Rabbi. Ya Rabbi yağmurlarınla onları ya Rabbi sene gitmeden bir afete tutulmadan yeterli şekilde suvar ya Rabbe'l alemin. Ve ya gayron nasurin ve ahirul fatihin. İstanbul'un beklediği deprem ve zercere felaketinden İstanbul ve civarını ve hevalisini ve vatanımızı ve sain İslam vatanlarını muhafaza ele ya Rabbi. Ya Rabbi illa da zercere olacaksa da ilk ya Rabbi zararsız, ziyansız efendim geniş büyük bir e, Gaz akım çıkışının yedi şiddeti, sekiz şiddetinden bahsediyorlar. Sen Fazıl Kerem'le birer ikişer derecede sallayarak hiç kimseye bir şey olmadan da bunu kademe kademe yapmaya kargısın ya Rabbi'l-Alemin. Fazıl Kerem'le sebepler alemindeyiz. Sen sebepleri yaratansın ya Rabbi'l-Alemin. Fazıl Kerem'le bu İstanbul'a zarar vermeye, civarına da zarar verme ya. Ulema evriya hürmetine ya. Suleha hürmetine, bu gece hürmetine. Sen büyük bir ola da nasip etme ya Rabbi. İlla da olacaksa senin kaderindir, takdirindir. O zaman da fazl-ı kerev ile ya Rabbi asgari bir zararla, çok küçük küçük e, rakamlarla geçiştirmeyi nasip eyle ya Rabbi. Fazl-ı kerev kader senin, takdir senin, emir senin, hüküm senin, ferman senin. Ya Rabbi Bela'ım cümlemizin ahir akıbetlerimizi hayr eyle ya Rabbi. Bütün işlerle akıbetimizi gücel eyle Dünyanın rezilliğinden ahiretin azabından muhafaza eyle ya Rabbi. Hendan gamdan kederden sana sındık muhafaza ile borca inlet düşmekten düşmanların kahrine düşmekten muhafaza eyle ya Rabbi. Allah. Sen vazın kelamınla ya Rabbi'l alem, cimrilikten muhafaza ile korkaklıktan muhafaza eyle. Habibinin sallallahu aleyhi ve sellem sığındığı bütün kötü huylardan muhafaza eyle. Ya Rabbi'nin kalbimizi sorumlandır Ya Rabbi, ferahlandır Ya Rabbi. Kur'an'ın zikrin huzuruyla, feyzi, bereketiyle tatmin eyle Ya Rabbi. Nefislerimizi tezkiye eyle, kalplerimizi tasfiye ele. Ya Rabbi kalplerimizi zikrinle mutmain eyle. Dünya yıkılsa Ya Rabbi sen bizi zikirle huzura kavuştur Ya Rabbi. Gökler yere ise arada bizi selamete çıkar Ya Rabbi. Ya hayrul nasirin ya hayrul bater. Allahu Teala ala şehidina ve levlana Muhammed ala alihi ve sahbihi sellem teşhihim kadira. Hatip Said'den hatiplerin kabul eyle Okumuş olan bütün hatbişerimlerinden hanasuan ekru cevapları okulurken yapılan kusurları hataları mağfiret eyle ya kabul eyle ya amin. Muhammed Mustafa sallallahu Aşeddarü'l-cüherü'l-müşaretine dairin cümle peygamberlerimizdan, Resulullah Hazretlerinin hatıratına, birbiri belleğine, alezvat tarabı kadim müminin, kul-ı vay vahidinin ashabı küzeylin, sahabe muhacirin, tabi'in ve tabi'un, tabi'in, müceddidin, müşerrin, hadisîn, bu babı Ravatullah buvas, Nebi Muhammed Kur'an-ı Kerim'e silsileyi şerhimizi huzur-u celal-i mağrabbani va masum beybahar şahnüşe talebnattan Muhammed Halil kıyam-ı haclar ve Muhammed Mustafa aşkı Büyükşeyfendi Halim Nurullah Efendi Arda ve ve Hüseyin Kudsefe, Şerif, Kudsefe, Lahmetin ve Benlakipleri Efendim Şeyhina Ruhur ve İnadine Aleykları Hacı, Alim ve Haydi Nefse ve Hazretlerinin Veser ve Şahidimizin, Veser Turuk Aliye'nin müşahid ve müddetlerine ervahine Analarımızdan, babalarımızdan, ağabeylerden, ektifat, talukatımızdan, komşu ve yarınlarımızdan irtiâl edemek edenlerine ervahine ve hasratın, hatim sahiplerinin geçişlerinden müminin-i müddetlerine ve kâfi-i iman ervahine ve yine şu anda isale ile ya Rabbi. Kablen nur ile ile ya Rabbi alemin bizler kanılan halihalentin azar va ve kelime şahit ki kuyurun eşhedü en la ilahe illallah eşhedü ile amin. Amina amin. Ruhum ve Sallallahu taala ala Zeydina Mevlana محمد العلاني وصحبه وسلم تشليما كثيرا الحمد لله رب العالمين آمين